Oh yeah. h ve kainat. Bugün 17 Eylül Cuma. Yıl 2010, ay 9, gün 260. Hızır 135. 1431 Hicri Şevval 9, 1426 Rumi Eylül 4. Günün sözü. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince öbürleri de yanlış gider. Giordano Bruno. Günün tarihi 71 yıl önce bugün 17 Eylül 1939'da Almanya ve Sovyetler tarafından paylaşılan Polonya, Almanya'dan sonra Sovyetler Birliği tarafından da işgal edilince iki ülke sınırdaş oldu ve Polonya ortadan kalktı. Yemek listesi gün 260. Türlü bulgur pilavı, kabak kızartması, salata ve meyve. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 949. Aynı zamanda da Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz ve o Açık de açılışını yaptık. Son haftanın son Açık Gazetesi bu. Ömer Madra ve Volkan artunçla birliktesiniz. Abi Haligua izinli bugün. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamızı da Marvelous Tan yaptık. Beachwood. 4, 5, 7, 8, 9 Telef bir telefon numarası veren Marblets grubundan girişimizi yaptık. Günün e, oldukça e, iç karartıcı haberleriyle bu haftayı da bu şekilde açık gazeteyi kapatacağız. Öyle anlaşılıyor. Kapalı bir e, hava ve kapalı bir ortam. Yani son derece iç karartıcı bir haberle açılışımızı yapacağız. Hakkari'de Duran Kaya'da bir köy minibüsünün geçişi sırasında bir patlama, mayınlı bir patlamada 10 kişinin öldüğü belirtiliyor. 4'te de yaralı var. Hepsi ölenlerin tamamı siviller. Yani sivillere yöneltilmiş bir terör bir saldırısı bu Ve e, Bütün gazetelerde de tabi manşete e, Taşınmış durumda Hiç Hızla bakacak olursak Görüşme öncesi katliam diyor Radikal e, gazetesi Tarih 16 Eylül 2010 BDP hükümetle görüşecekti Hakkari'de sabah saat 9'da 9 sivil katledildi Çiçek olay aydınlanmadan görüşemeyiz demiş hükümet sözcüsü. Milliyet Gazetesi 20 Eylül mayını diye manşet atmış. PKK'nın eylemsizlik kararının sona ereceği 20 Eylül'e 4 gün kala Hakkari'de minibüse düzenlenen mayınlı saldırıda 9 kişi öldü. Olay yerinde sırt çantalarına konmuş 2 mayın ve C4 patlayıcı bulundu diyor. Bunların ayrıntılarını... Zaman ve imkan oranında girmeye çalışacağız ama diğer gazetelerde de bakalım. Sabahta sabahın manşeti oraya asker çantası bıraktık manşeti var. Hakkari'de de mayın patlamasından hemen sonra teröristin uyarısı diyor. 9 ölü demiş ama sonunda galiba 10 kişiye de ulaşmış oluyor. KCK'lının telefon talimatı dinlemeye takıldı diyor. Altında sabah gazetesinin provokasyona sahip çıkın diye bir söz. Cumhuriyet gazetesi mayınlı terör manşetini atmış. 9 yurttaş öldü. Hakari'de yolcu taşıyan minibüsün geçişi sırasında patlama diyor. Taraf gazetesi barış düşmanları katliam yaptı diye Sürmahşetten vermiş haberi Hakkari'de minibüse düzenlenen mayını saldırıda 9 kişi öldü Biri bebek 4 kişi yaralandı Olay yerinde el bombası ve C4 dolu 3 sırt çantası bulundu Star gazetesinde zaman ayarlı katliam, dokuz şehit diye vermiş. Türkiye demokrasi ve ekonomide en ciddi atılımlarını yaparken terör yine sivilleri ve çocukları hedef aldı diye vermiş manşetten Star gazetesi. Üret gazetesinde manşette değil, sür manşette de değil, minibüse mayın diye biri çocuk, dokuz ölü, dört yaralı var şeklinde Oldukça küçük bir, birinci sayfadan ama oldukça küçük bir haber olarak vermiş. Görebildiğim kadarıyla elimizdeki 14 gazeteden sadece Hürriyet Gazetesi bunu manşete taşımamış durumda. Vatan Gazetesi'nde üçüncü alçak tesadüf diyor. Erdoğan Ahmet Türk'le görüşecekti. PKK mayın döşedi, yedi şehit. PKK'nın mayın döşediği henüz belli değil. O Vatan Gazetesi biraz erken bir... ...haber yorum yapmış... ...taş atan çocuklar yasası... ...meclise gelecekti... ...PKK yine pusu kurdu... ...yedi şehit... ...ve dün... ...BDP'nin bakanlarla randevusu vardı... ...Hakkari'de mayın patladı... ...affedersiniz benim... ...bir önceki, iki önceki saldırıdan bahsederken... ...PKK'nın mayın döşediğini belirtiyormuş... ...Vatan Gazetesi... ...ben ona... ona ...atıf yapıldığını fark etmeksizin... Bugünkü saldırı PKK'nın yaptığının nasıl e, belirlendiğini sordum. Burada bir düzeltme yapayım. Bir gün gazetesi diyaloga sabotaj şeklinde vermiş büyük bir fotoğrafla. 20 Eylül'e 4 gün gibi kısa bir süre kala diyalog sürecinin hızlandığı bir dönemde Hakkari'de meydana gelen mayın patlaması provokasyon olarak yorumlanıyor demiş. Yeni Şafak gazetesi çözüme karşı pis sabotaj 9 ölü 4 yaralı diye vermiş. Paramparça olmuş o. Neredeyse parçası bile kalmamış diyebileceğimiz minibüsün de fotoğrafları var. Büyük fotoğrafta işaretleniyor. Halkalar içine alınarak verilmiş. İkinci olarak pardon bir düzeltme daha yapayım. İkinci olarak da Türk var Hürriyetten başka küçük olarak Gören provokasyon Demiş dokuz ölü dört de yaralı Diye veriyor Akşam gazetesi Akari'de mayınlı katliam Dokuz sivil öldü Şeklinde Zeynep bebek annesini kaybetti Diye de küçük çocuk fotoğraflarını Da Koyuyor Aynı şekilde bir üçüncü gazetede Zaman gazetesi de küçük görmüş çok sayıda gazeteyi okurken böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Zaman gazetesinde de küçük sol alt köşede görmüş. Hakkari'de köy minibüsüne mayınlı saldırı 9 sivil öldü diyor. Manşetine de Avrupa Birliği'nden Kılıçdaroğlu'na sitem reformu alternatif getirmediniz diye. Bugün gazetesinde zaman ayarlı saldırı diye bir manşet haber olarak verilmiş. Hakkari'de köylüleri taşıyan minibüs geçerken... Mayın patlatıldı, biri çocuk dokuz sivilin yaşamını yitirdiği saldırı kritik gelişmelerin arefesinde gerçekleşmesiyle dikkat çekti diyor. Ve nihayet Posta Gazetesi son olarak elimizde. Sivillere mayınlı saldırı dokuz ölü var şeklinde verilmiş. Hakkari'de köy minibüsüne düzenlenen mayınlı saldırıda dokuz kişinin öldüğü. Ve saldırının PKK'nın eylemsizlik kararının biteceği 20 Eylül'e 4 gün kala yapılmasının dikkati çektiği belirtiliyor. Böyle bir durum var. Şimdi burada yapılan bazı açıklamalara da değinmemizde fayda var. Demirtaş BDP eş başkanı Barış ve Demokrasi Partisi. Eş başkanı Selahattin Demirtaş olaya provokasyon demiş ve saldırı iyi çocukların halen görevde olduğunu gösteriyor demiş. İyi çocuklar tırnak içinde tabi. Demirtaş, Demirtaş Cemil Çiçek ve Sadullah Ergin'le Ankara'da yapacakları görüşmenin iptal edilmesinden dolayı da hükümete suçlamış. Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş saldırının ardından hükümetin kendileriyle yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini söylüyor Saldırı bir provokasyondur diyor Failler için Şemdinli'de kitap evini bombalayanlarla aynı kişiler demiş Bunu nasıl bildiğini bilemiyoruz Hakkari valisi Muammer Türker de Biyanet'in haberine göre patlamada ilk belirlemeye göre 10 kişinin öldüğünü minibüste bulunan 15 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 4 kişinin de yaralandığını açıkladı diyor. Vali Türker'e göre yani Muammer Türker'e göre 10, ölenlerin sayısı 10, patlamada yaşamını yitirenlerin cenazeleri askeri helikopterle yaralıların tedavisinin sürdürüldüğü Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirilmiş. Bir açıklamada KCK'dan yapılmış Fırat Haber Ajansı'na göre PKK'ya bağlı KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı olayı bir bombalı saldırı olarak değerlendirmiş. Bombalı saldırı terimini kullanmış. Saldırıyla hiçbir ilişkilerinin ilgilerinin olmadığını açıklamış. Bu saldırı bir kontra eylemidir. Yurtsever kahraman Hakkari halkımızın referandumda sandıklara gitmeyip ...yüksek bir katılımla boykot kararını uygulamıştır. Demiş. Hakkari valisi Türker'den yapılan bir açıklamada da... ...patlamanın ardından... ...olay yerine giden vatandaşların... ...üç sırt çantası ve iki patlayıcı düzeni... ...bulduklarını düzeneye incelenmek üzere... ...güvenlik güçlerince el konduğunu söylemiş. Ölenlerin minibüs sürücüsü Aydın Erol... ...ve Eşref Gür... ...Enes Erol... Ebu Zeyd İden, Şirin Kurt, Semiha e Dayan, Raife Çiftçi, Cane Dayan, Nurullah Çiftçi ve Umut Çiftçi yaralılarınsa Özgür İden, SK 3 yaşında Berivan Dayan ile 15 aylık ZK olduğu açıklanmış. Başka gazetelerden Zeka'nın adı da veriliyor. Hatta fotoğrafları da verilmiş. Adı Zeynep yaralı olarak yatan güzel bir bebek fotoğrafı da var. Patlamanın ardından Aydın Erol'un kullandığı minibüs demir yığınına dönmüş vaziyette fotoğraflarda da görülüyor. Yani bir hurda bile denemeyecek bir manzara var gerçekten. Baş Başsavcısı Yener Yavuz'un incelemesinin ardından enkazın toplandığı olay yerine 100 metre mesafede bulunan 3 sırt çantasından çıkan patlayıcıları da köylüler gazetecilere göstermişler ve fotoğrafları da konmuş. Şimdi tam e, Marti Ahdissari'nin de başını çektiği Nobel barış ödülü sahibi eski fin Finlandiya Cumhurbaşkanı Marti Ahdissari'nin başını çektiği akil adamlar grubunun İstanbul'da BDP heyetinin de yani Barış ve Demokrasi Partisi heyetinin de Ankara'da hükümetle görüşeceği gün oluyor. Ve taraf gazetesi diyor ki barış düşmanları Hakkari'de tam bu sırada sahneye çıktı. Durankaya beldesine 7 kilometre uzaktaki Geçitli köyünden il merkezine giden ve içinde 13 kişi olan minibüse uzaktan kumandalı mayınla saldırı düzenlendi. Parçalanan minibüsteki işte 9 kişinin öldüğü bir, şimdi bir sayıda 10, veri, 10 olarak da verilen bir sayı var. Bir bebekte üç kişinin yaralandığı haberini devam ettiriyor. Patlama sesi üzerine olay yerine koşan köylüler içi C4 türü plastik patlayıcı ve el bombası dolu üç sırt çantası buldu. Savcı gelmeden çantaları jandarmaya vermek istememiş köylüler. Karakolu taşlamışlar. Çantadaki MKE yapımı havan mermisi ise imha edildi diye bir haber var. Bu. Gerçekten pek çok yönüyle tam bir bütün tariflere de uygun şekilde provokasyon şeklinde yorumlanabilecek bir olay bu. Yani haftanın en ağır saldırı olayı yalnız Türkiye'de de değil dünyada da gerçekleştirilen en önemli şiddet olaylarından biri hatta birincisi olduğu söylenebilir. Erdoğan da Dolmabahçe'deki, Başbakan Erdoğan Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde İren Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile ya da Rahimi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlamış bu olay üzerine. Ve bir gazetecinin de Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu üzerine. Demirtaş'ın e, açıklamasının her şeyden önce kendileri bakımından talihsiz bir açıklama olduğunu söylemiş. Hakkari ilinin yaşadıkları benim oradaki il başkanımdan tutunuz ilçe başkanlarına varıncaya kadar arkadaşlarımın aldığı tehditlerin arkasında kimlerin yattığı bellidir demiş. BDP'nin talebi üzerine bugün kendilerine randevu verildiğini belirten Erdoğan da şöyle devam etmiş. Fakat randevu saatinden önce ne yazık ki Hakkari'deki Mayın patlaması yani ne yazık ki bu olay diyor yani Hakkari'deki Mayın patlaması gerçekleşti. Daha önce Sayın Türkün yani Ahmet Türkün döneminde yine randevu talepleri olmuştu. O zaman da 13 vatandaşımızı yine şehit etmişlerdi. Bunun olduğu dönemde o 13 vatandaşımızla ilgili de orada ateş adres gösteriyorlar. O dedikleri adreste onların söyledikleri gibi bir şey ortaya çıkmadı. Kim çıktı? Bölücü terör örgütü çıktı ardında. Burada da yöntem aynı, oyun aynı. Bunları artık biliyoruz, alıştık. Ve şu anda Hakkari'de yapılanlar farklı şeyler değil. Aynı şeyleri yapıyorlar. Eş başkan olarak eğer bölgede barışı, istikrarı istiyorlarsa, her şeyden önce bu ülkede parlamenter demokrasi içinde görev icra edeceklerse, bu yoldan, bu ülkede bir mücadele sürdüreceklerse yapmaları gereken demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti içinde hukuka göre adımlarını atmaktır demiş Başbakan. Kendilerine göre yeni bir yapı ortaya çıkarma gayretlerine ne bu parlamento müsaade eder ne bu millet müsaade eder demiş. Olayın takipçisiyiz diyor terörü lanetliyoruz olayın takipçisi olacağız demiş. Cumhurbaşkanı Gül de saldırıyı kınamış vatandaşımızı terör örgütüne karşı kesinlikle yalnız bırakmayacağız demişler. Bu Geçitli Köyü kısa süre önce koruculuğu bırakmışlar diye bir haber geliyor. Kısa bir süre önce koruculuğu bırakan Geçitli Köyü referandumu da boykot etmişti. Genelkurmay da PKK'yı suçlamış. PKK bir ilgimiz yok demiş. Ahmet Altan da bugün kum saati köşesinde şöyle yazıyor. Alçaklık başlıklı yazısında. Çok garip biliyorum ama ben Türkiye'de işler iyiye doğru gittikçe belaların da artacağından endişeliyim. Ciddi bir sistem değişikliğinin orta yerindeyken, ülke hızla büyümeyi sürdürüyor ve işsizliği azaltıyorsa bu gelişme, Sistem değişikliğinin başarıyla yürüdüğünü gösterir. Eski sistemin muhafızlarını en çok korkutacak olan da budur. Ekonomik durumun iyileşmesi eski rejimden yana olanları panikletir diye bir yorum yazısı yazmış. Onun içinde yani ülkeyi alt üst etmeye aday tek büyük sorun Kürt sorunu. Devlet PKK çatışması da yetmez bu sağlam yapıyı bozmaya. Daha büyük bir belaya bir Türk-Türk çatı, Türk çatışmasına İnegöl'de dört yolda denendiği gibi kitlesel bir patlamaya ihtiyaç var. Onun için de türlü tertipler oyunlar devreye sokuluyor. PKK'nın ateş ilan ettiği dönemde 9 gerilla öldürüldü, Güneydoğu ayaklandı. Dün yeni bir provokasyonla karşılaştık. İçinde sivillerin, çocukların olduğu sivil bir minibüs uzaktan kumandalı bir uzaktan kumandalı bir mayınla havaya uçuruldu. 9 kişi öldü. Mayını patlatan alçak gelenlerin kimliğini sivil olduklarını gördü ama hiç aldırmadan onları öldürdü. Devlet hemen PKK'yı suçladı. PKK ise alışılmadık bir süratle bu eylemi kendisinin yapmadığını açıkladı. BDP eylemin iyi çocukların işi olduğunu kesin bir dille ifade etti. Dört yoldaki Jitem-PKK işbirliğinin belgeleriyle ortaya çıkmasından sonra kimsenin PKK'nın böyle eylemler yapmayacağına dair kesin ifadeler kullanabileceğini, PKK'ya kefil olabileceğini sanmıyorum. Ama dört yoldaki rezaleti bile üstlenen PKK bu kez eylemin sorumluluğunu çok kesin bir dille reddetti. Batman'da Kürtlerin çok sevdiği üç Kürd'ün ölümüne neden olan patlamanın yarattığı acı ve burukluğun etkileri henüz bölgede kaybolmamışken, PKK'nın yeniden Kürt sivilleri öldürmesi kendisi açısından tam anlamıyla bir çılgınlık olur. Şu sırada PKK'nın Kürt halkıyla kapışmayı göze alabilmesi çok mümkün gözükmüyor. Bu saldırıyı PKK yapmadıysa geriye bir tek şüpheli kalıyor, o da BDP Başkanı'nın söylediği gibi iyi Çocuklar Çetesi. Şemdinli türü bir saldırı olabilir mi bu? Olabilir. Saldırının hükümet yetkilileriyle BDP yöneticilerinin buluşmasından birkaç saat önce olması bu alçaklığı yapanların bu buluşmadan haberdar olduğunu gösteriyor. Hükümet eylemin sorumlusu olarak hemen PKK'yı gösterdi ve yapılacak buluşmayı iptal etti. Saldırganın kimliği konusunda fazlaca aceleci bir karar vermiş olma ihtimalleri yüksek. Saldırıyı Ergenekon'un Güneydoğu'daki parçası da yapmış olabilir. Şu anda gerçeği bilmiyoruz. Gerçeği kesin bir şekilde biliyormuş gibi davranmak herkesi hataya sürükleyebilir. Bu korkunç vahşet bu ülkede yaşayan herkese bir gerçeği göstermeli. Eğer dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmaya aday, gittikçe zenginleşen ve güçlenen bir ülkede huzur içinde yaşamak istiyorsak Kürt sorununu çözmeliyiz. Kürtlerin çocuklarına ana dillerinde eğitim yaptırmalarını engelleyeceğiz diye bütün ülkenin geleceğini yakmanın Türklere ve Kürt milliyetçilerine nasıl bir yararı olacak? Bu sorunun çözümsüzlüğünde bu ülkenin eski efendilerinin çıkarı var ama onlardan başka kimsenin çıkarı yok. Neden sadece psikolojik bir takıntı yüzünden Kürtlerin en doğal hakları reddedilsin? Neden çocukları bile öldürebilecek derecede gözü kararmış alçaklara bu fırsat verilsin? Kürtlerin doğal hakları kabul edilmediği sürece, bu ülkede ne Kürtler ne de Türkler özgürce yaşayabilecek, bu sorunu kanlı bir belaya çevirmek isteyenler, her zaman bu amaçları için vahşi saldırılar gerçekleştirecek. Kürt haklarının kabulüne karşı çıkan her Türk, Kürtleri mutsuz etme karşılığında Kendi mutluluğundan vazgeçiyor Değer mi? O mayını patlatan alçağın yaraladığı Ufak çocuğun resmine bir bakın Karar vermeden önce Sonra söyleyin Deyip değmeyeceğini demiş Ahmet Altan bugünkü Taraf gazetesinde Kum saati başlıklı Yazısında Bir nefes Alma Durum var. The Mesteks grubundan hüzünlü bir parçaya kulak verelim. <Gülüyor> Singing you a slumber tune, oh. Mestex grubundan bir çeşit ninni, Haşabay adlı bir ninni dinledik. Phil Cracciolici doğmuştu grubun elemanlarından 1937'de bugün onun için çaldık. Ve açık gazetede ilk yarım saati de bununla tamamladık. Abi Haligua yok bugün. Ömer Madra ve Volkan Artunç birlikte açık gasteyi size sunuyoruz. Açık Gazte. Evet Açık Radyo 94.9. Açık Gazete devam ediyor. Saat iki dakika geçiyor. Ömer Ben deniz. Ömer Madra ile berabersiniz ve Volkan Artunç'la. Abi yok bugün. Evet. Kakar'daki Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasında köy minibüsünün geçişi sırasında uzaktan kumandayla ateşlendiği tahmin edilen Tahrip gücü yüksek bir bomba patladı ve hurdaya dönen minibüste bulunan dokuz kişi valiliğin sonraki açıklamasına göre on kişi öldü. Dört yaralı var aralarında çocuklar da var hem ölenlerin hem de çocukların e, yaralananların arasında Patlamanın olduğu yerin yakınında 3 sırt çantası içinde 2 patlayıcı düzeneği bulundu. Mayınların Rus yapımı anti tank mayını olduğu belirleniyor. Patlamadan askeri sorumlu hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla jandarma arasında da gerginlik yaşanmış köylüler karakolu taşlamışlar. Durankaya beldesine 7 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyünden 28 yaşındaki Aydın Erol kullanıyormuş minibüsü. 13 kişiyle beraber il merkezine gitmek için hareket ediyor. Sabah köyün 2 kilometre uzağındaki viraja geldiğinde saat 9 sıralarında şiddetli bir patlama oluyor. Bir anda metal yığınına dönüyor. Bir hurda bile denemez. Araçta bulunan şoför Aydın Erol birlikte 10 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4'te ağır yaralı var. Yolda büyük bir çukur açılmış, krater. Zeynep Kurt, 6 aylık Zeynep Kurt Malatya'ya götürülmüş durumun iyi olduğu belirtiliyor. Yaralı da değil, kurtulmuş ağır alanların arasından. Ve minibüsün yaklaşık 100 metre uzaklığında içinde mayın el bombası ve Kalaşnikov marka Piyade tüfeğine ait mermilerin de bulunduğu üç sırt çantası bulmuş. Poşete sarılı 2 mayının seri numaralarını basın mensuplarına gösterip bu olayın Jitem tarafından yapıldığını söylemiş köylüler. Jandarma köylülerin bulunduğu çantaları el koyarken çıkan gerginlik üzerine askerler havaya ateş açmış. Köylüler ise karakolu taşlayarak çantaların kendilerine verilmesini istemişler. Hakkari valisi Muammer Türker, patlamanın ardından olay yerine giden vatandaşlar tarafından üç sırt çantası ile iki patlayıcı düzeneği bulunduğunu, düzeneğin muhafaza altına alındığını söylemiş. İncelemeden sonra patlayıcının türü ve menşei belli olacaktır demiş. Akşam saatlerinde de yazılı bir açıklama daha yapıp, eee, İki sırt çantası, iki adet Rus yapımı anti-tank mayın ve hava mühimmatının içine patlatma ile tuzaklanmış C4 plastik patlayıcı madde bulunmuştur. <gülüyor> Pardon, affedersiniz diye bir açıklama yapmış. Koruculuğu bırakan bir boykotçu köy olduğu da belirtiliyor haberde tarafın haberinde. Patlamanın yaşandığı Geçitli köyü yakın zamana kadar bir korucu köyüydü. Koruculuğu bırakarak silahlarını teslim eden köylüler geçen pazar referandumda boykota BDP'nin boykot kararına %100 uymuşlar. Hiç oy kullanmamışlar. 600 seçmenin bulunduğu köyden sandığa giden olmamış. Geçitli köyünün bağlı olduğu Durankaya beldesi de BDP'nin boykot kararını büyük oranda uygulamış. O, orada da %10 olmuş oy kuralı. Şimdi bu oy kullanımı. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri PKK yaptı. PKK bizimle ilgisi yok diyor. BD, BDP de bunun daha önceki gibi bir gerilla bir şeyi olduğu belirtiyor. Şemdinli olaylarında olduğu gibi Selahattin Demirtaş tam görüşecekleri sırada böyle bir şeyin ortaya çıkmasını hükümetle de görüşecekleri bu vesileyle anlaşılmış oldu. 7 kişinin bölgeden kaçarken görüldüğü de yolunda bir haber var. İnsan Hakları Derneği Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut'un açıklaması bu. Görgü tanığı olan köylülerle konuştuğunu söylemiş Akbulut ve aracın patlaması esnasında arkadan gelen araçlar var. Patlamadan sonra araçlarını durduruyorlar ve 7 kişinin kaçtığını görüyorlar. Bir süre sonra askeri bir helikopterle olay yerine indirme yapılıyor demiş. Ancak kaçanların yakalanması için bir operasyon yapılmıyor. Olayı gören tanıklar bize bunu anlattılar. Üstelik olay sabah saatlerinde oldu. Patlama yeri jandarma karakolundan 3-4 kilometre uzaklıkta. Bir operasyon yapılmadı. Sadece olay yerinde güvenlik alınmıştı diye konuşmuş. İsmail Akbulut, görgü tanığı olan köylülerle konuştuktan sonra. Bu arada BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Hastanede tedavi edilen yaralıların ailelerine geçmiş olsun dileklerine bulunmuş ve şöyle de bir olayda akrabası Şirin Kurt'u kaybeden Necmi Kurt da şöyle konuşmuş. Biz olay yerindeydik bütün malzemeler ortadaydı askeriye malzemeyi almak için çok uğraştı ancak biz bunları vermedik ve savcılığa teslim ettik bu patlamayı yapanlar arkadan gelecek bir aracı tahmin etmemişti. İkinci araç geldiği için bunlar çantalarını almadan olay yerinden kaçtı diye bir açıklama yapmış. Gayet iç karartıcı, ruh karartıcı bir durum var. Hakkari yolun bittiği şehir diye de bir sayfa yapmış taraf gazetesi. Gazeteci... Ve yazar Muhsin Kızılkaya da memleketi Hakkari anlatıyor. Özel bir yerdir diyor. Hep özerk yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde en son yıkılan Kürt Beyliği olma özelliğini taşır. Genelde kendi içinde sağcı ve solcu aşiretler olmak üzere iki büyük aşirete ayrılıyormuş. Aşiretlerin içinde de çeşit çeşit kabileler yer almakta. Hakkari'nin bu özerk hayat biçimi kültürün ve sanatın gelişmesine katkı yapmış bir anlamda. Onun için Kürt edebiyatının bütün önemli edip ve şairleri oradan çıkmıştır. Memuzin yazarı, ilk Kürt şairi Eli Heriri o topraklarda yetişmişlerdir. Yani Memuzin yazarı da ilk Kürt şairi Eli Heriri de o topraklarda yetişmişler. Önemli bir medresesi var. Cumhuriyet dönemine geçildiğinden beri Hiçbir zaman devlet Hakkari halkına fikirlerini sormadı. Hakkari'den bir milletvekili bile seçilmedi. Hep merkezden o bölgeye birisi tayin edildi diyor. Hakkari'yi cumhuriyet hükümetleri hep yolsuz olarak bıraktı. Hakkari hep yolun bittiği bir yerdi. Van'dan oraya gittiğiniz zaman ötesi yoktu. Geri, geri dönüyordunuz. Dolayısıyla yolun bittiği şehir olarak kabul edilebilir. Bu özelliği nedeniyle hükümetler hep burayı bir sürgün mezarlığı olarak kullandılar. Bunun dışında Hakkari'ye yenilikler hep geç girer demiş. Yılmaz Erdoğan'ın Tele filminde anlattığı da budur zaten. Televizyonun Hakkari'ye gelişi 80. Oysa Türkiye'de televizyonun yayına başlaması 74. Yani 6 yıl geçtikten sonra televizyon girmiştir. Elektrik geç gitmiştir. Gazeteler 2 gün sonra gelir. Bugün Hakkari neredeyse savaşın en yoğunlaştığı bölge olarak biliniyor. Şimdilerde Diyarbakır'a göre daha çok başı çektiği söz konusu. Şehre göçle birlikte yani ağlık sistemi ve şehir sistemindeki egemenlik 90'lı yılların başında bozuldu. Köylüler şehre gelmeye başladı. Köylüler kendi kurdukları şehirde derme çatma evlerde yaşamaya başladı. Bu kişiler telefonla televizyonla tanışmaya başlayınca o aşiret yapısı çözüldü, çözülünce de daha önce PKK hareketinin özelliğinden kaynaklanan bir köylü hareketi olması ve inisiyatifin ilk defa okumuşların elinden köylülerin eline geçmesiyle beraber otomatik olarak o ağalık sistemi de çözüldü. Dolayısıyla BDP bütünüyle şehre hakim olmaya başladı. Böylece Hakkari bu noktaya geldi demiş. Gazeteci İrfan Aktan da yasaklar kenti Gazze gibi oldu diyor. Bunun bir PKK eylemi olduğuna inanmıyorum ama devletin işi ya da bir derin devlet işi olduğunu da söyleyemem. Bir muğlaklık var Hakkari havasında, kimin ne olduğunu bilemiyorsun. Hakkari'den biriyle konuşmuştum mahallelerde komünler oluşturduklarını söylemişti. Ve Hakkari'nin istihbaratı artık bizim elimizde demişti. Artık çift yönlü çalışan ajanlar var. Hakkari'nin Kuzey Irak'la tampon olma, bölgesi olmasını isteyenler var. Daha önce sınır hattını kaydıralım diyenler vardı. Artık Hakkari bir tür Gazze gibi duruyor demiş. Tabii yani 2004'lere kadar farklıymış. Renginler Kürt meselesinin kendi meselesi olduğu hissine kapılmıyordu. Bu 2004'lere kadar böyleydi. Bu yıllardan sonra eroinden yakalananlar da artık örgüt davasından yargılanmaya başladı. Yani eroinle yakalanan herkes örgüte yardım ve yataklıktan da yargılandı ve ceza aldı. Bunun sebebi belki örgütü uyuşturucu trafiğiyle ilişkilendirme çabasıydı. Ya da uyuşturucu trafiğini başka bir tarafa yönlendirmek içindi. Bunu da tam olarak bilemeyiz diyor. Ama bunun sonucu olarak devlet Hakkari'deki orta ve üst sınıfı da karşısına almaya başladı. Böylece işte yasaklar kenti Gazze gibi oldu diyor İrfan Aktan. O bölgeyi iyi tanıyan hatta birisi de o bölgeden olan iki yazar ve gazetecinin ağzından işte savaşın yeni oda yolun bittiği şehir yasaklar kenti Gazze gibi olan Hakkari'den bahsediyoruz kanlı da bir bilançosu var. 14 Temmuz'da bir uzman çavuş Yüksekova'da il merkezinde uğradığı silahlı saldırıda öldü. 24 Temmuz'da AKP il binasına silahla ateş açıldı. 27 Temmuz'da Çukurca'da TSK'nın iç güvenlik konusunda en iyi özel birliklerinden biri olan Kayseri Kayseri Komando Tugay'ına bağlı askerlere saldırdı. 6 asker yaşamını yitirdi. 13 Ağustos'ta asker sevkiyatı yapan konvoya saldırı. 5 asker yaralandı. 23 Ağustos'ta Hacı Sayit Camii İmamı Azistan silahlı saldırı sonucu öldü. 7 Eylül'de Aksu köyü yakınlarında PKK'ya yönelik operasyonda 9 PKK'lı hayatını kaybetti. 12 Eylül'de Hakkari'de merkeze bağlı Ağaç Dibi ya da Kehe köyünde seçim sandıklarını taşıyan araçlara eskortluk yapan askeri araçlara taciz ateşi. 16 Eylül'de Şemdinli'de polis kontrol noktasına roket atarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Üç polis yaralandı. Ve son olarak bir haber de elimize gelen Enver Turan'ın Hakkari'de Ramazan bayramının birinci gününde bir uzman çavuşun açtığı ateş sonucu kafasından ağır yaralanan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan 15 yaşındaki Enver Turan'ın da öldüğü haberi geldi. Bugün haberler bu şekilde. Jimmy Yancy'nin piyanosundan Mournful Blues adlı parçayı dinledik. Jimmy Yancy'nin ölüm yıl dönümü bugün 1951'de, 17 Eylül'de hayata veda etmiş. 1900, 1898 doğumlu kendisi. Piyanist, besteci ve söz yazarı Güfte yazıyor ve özellikle de piyano Virtüozu olarak da bilinen birisi. Hüzünlü, yaslı blues, hüzünlü türküler, yaslı türküler diye de çevirebileceğimiz bir parçasına dinledik kendisinin. Ona bir günaydın dedik ve devam ediyoruz. Diğer haberlere de bakalım. Ölümün kol gezdiği bir yine gün diyebiliriz. Afganistan'da. 3 NATO güneyindeki saldırılarda 3 NATO askerinin öldüğü bildirilmiş. Hangi devlete devletin uyruğu oldukları açıklanmamış. NATO'dan yapılan açıklamada hangi devletin uyruklu uyrukları olduğu belirtilmiyor ama askerlerden hepsinin farklı saldırılarda öldüğü kaydedilmiş ve bu ölümlerle birlikte bu sene yani 2010 başından itibaren Afganistan'da ölen yabancı askerlerin sayısı 507'ye yükselmiş bu bir rekor bunlardan 331'i de Amerikan askeri ve o Amerikan askerleri için açısından da genel olarak NATO askerleri açısından da tam bir facia durumu var ölü sayısı ilk 2001'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısından bu yana en yüksek düzeye ulaşmış durumda ve özellikle de insanlar ee, çeşitli ülkeler Hollanda askerlerini çekmeye karar verdi. Avrupa ülkelerinde de bundan vazgeçme yolunda e, belirtiler var. Onu önlemeye çalışıyor dediler gibi Amerika Birleşik Devletleri. Öte yandan da durmadan silah ve asker yığmaya da devam ediliyor. Çünkü silah endüstrisinin de ağır talepleri var. Ona uyuyorlar herhalde. Öte yandan bir seçim gibi bir şey var Afgan parlamentosuna bilumum Maklaçi Newspapers'ın haberine göre bilumum savaş ağları, beyleri, lordları yeniden ve muhtemelen katiller tekrar girmeye çalışıyorlarmış. Onun hazırlıkları içinde yapılıyor. Pakistan'daki Yapılacak seçimlerde de gene aynı şekilde bu sefer de seçim kartları, seçmen kartları taklit edilmiş. Savaş beyleri falan tarafından ve satışa çıkarılmış. Çok lezzetli bir haber de vardı. Afganistan'daki seçimlerde güvenliği yerel kuvvetlerin sağlayacağı belirtiliyor. Bu da deli saçması bir haber aslında. Çünkü Amerika Savunma Bakanı Robert Gates, Afganistan Güvenlik Kuvvetleri'nin Cumartesi günü yapılacak seçimde güvenliği sağlayacak etkili ve gelişmiş bir plana sahip olduğunu söylemiş. Şimdi Taliban da halkı boykota çağırıp şiddet tehdidinde bulunuyor. Gates ama merak etmeyin diyor her şeye plan elimizde demiş. Uluslararası kuvvetlerinde desteğiyle 250 bini aşkın sayıda Afgan polis ve askeri tarafından güvenlik sağlanacakmış. Bu herhalde dünyada güvenlik için en çok insanın ayrıldığı durumlardan biri olsa gerek yani 250 bin kişi muazzam bir polis ve asker ordusu meydana getiriyor ve altı binden fazla sandık var ama bunların sadece yüzde on açılabilecekmiş bunu da ne demek olduğunu bilmiyorum zaten Afganistan'da böyle bir seçimden bahsedilince ne kastedildiğini anlamakta çok kolay bir iş değil. Bugüne kadar 3 aday ve birçok kampanya görevlisi de öldürülmüş vaziyette öldürülen NATO askerlerine ilaveten. Öte yandan bir başka Amerika Birleşik Devletleri resmen e, muharip güçlerini çekti tantanayla ortadan çekti ya. Arkasından da şimdi muharip olmayan sadece destek ve lojistik sağlayacak olan askerler kaldı deniyordu. İşte onların da içinde bulunduğu bir operasyon en az yedi sivili katletmiş Irak'ta. Amerikan ve Irak askerleri ki Amerikan askerlerinin de muharip olmadığı söyleniyor. Bu da bir alay eder gibi şaka gibi bir şey kötü bir pis bir şaka. Felluce'de o zaten Irak'ta yeryüzünden haritadan da silinmesi için kanser oranlarının düşük yani bozuk doğumların, sakat doğumların en yüksek olduğu dünya cehennemi bir yer orası da zaten. Felluce'de yeni bir saldırı olmuş Maklaçi haber ajansından ve bombalar patlatıp İki ailenin mensuplarını öldürmüşler. Genç bir çocuk, bir delikanlı askerlerin babasını ve 3 kardeşini, abisini öldürdüklerini, kardeşini öldürdüklerini, birisinin daha 5. sınıf öğrencisi olduğunu söylemiş. 4 kişi de ayrıca yaralanmış. Yaralananlardan birisi de bir kadın ve 90 yaşında olduğu belirtiliyor. Öldürülen Kurbanlardan birinin kız kardeşi de şey demiş. Konuştuktan sonra saldırıdan yani nerede bu hükümet? Nasıl söyleyebilirler şeyin Amerikan muharip e, askerlerinin birliklerinin çekildiğini nasıl söylerler? İşte gecenin bir vaktinde ailelerin evlerine baskın yaptılar, öldü, vurdular, korkuttular öldü. Ordu nerede? Polis nerede? demiş ve bu başkan Obama'nın combat dedikleri işte muharip tarzı operasyonların bu ay sona erdirildiğini söylemesinden hemen sonra meydana geliyor. Ve Felluce gibi cehenneme çevrilmiş bir yerde oluyor tekrar. Tuhaf bir benzerlikle yani Hakkari ile Felluce gibi dünyanın unuttuğu tuhaf yerlerde büyük saldırılar oldu. Bugünün paralelliği. Bir de günün önemli haberlerinden biri, e, Amerikalılar bütün rekorların kırılmış olması, yoksulluk rekorlarından bahsediyoruz. Yani son resesyonun Amerikalıları, yoksulluk içinde yaşayan Amerikalıları, 51 yılın en yüksek seviyesine getirdiğini yani en düşük demek lazım aslında yani rekor olarak 50 milyon 700 bin insan sağlık sigortası yolmadan bırakmış zaten ve 43,5 milyondan fazla Amerikalı yoksul sınıfına giriyormuş bir önceki yıla göre de büyük bir artış, milyonlarca kişi artış var. Yani 4 milyona yakın bir artış var. Ve ilk yoksulluk hesaplarının tahminlerinin yayınlandı. 1959'dan beri en yüksek deniyor. Ve ulusal yoksulluk oranı da onda üç'e çıkmış. 1994'ten beri de en yüksek oranı buluyorlar tabi çok sayıda işsizlik var ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde merkezin ne kadar çatırdamakta olduğunu önümüzdeki iki hafta sonra iki mi üç iki buçuk hafta sonra yapılacak senato ve temsilciler meclisi seçimlerinde senatonun üçte biri temsilciler meclisinin de tamamının seçime girdiği bir ortamda cumhuriyetçi ve sağcı adayların adeta e, yabancı düşmanlığını hat safhaya çıkaran, e, faşizme varan sözlerle küresel ısınma mı o da ne diyen, iklim değişikliğinin de alakası olmadığını yalandır bu, diyen, insanların yığıldığı ve kazanmalarının da Sarah Palin gibi korkunç çevre düşmanı, insanlık düşmanı aslında politikaları savunan insanların da gittikçe yükselişe geçtiklerinin de belki izahıdır bu. İsizlik ve yoksulluktaki korkunç yükselme. Bütün dünyada da aslında bir yabancı düşmanlığının da had safhada görüldüğü de söylenebilir. Amerika, Avrupa Birliği ve Fransa arasında müthiş bir gerginlik var. Brüksel dün son dönemlerin en gergin Avrupa Birliği zirvesine ev sahipliği yaptı. Gerginliğin odağında da Fransa'nın... Çingenelere yönelik politikası vardı. Temmuz sonunda devreye soktuğu sınır dışı politikasının yarattığı gerginlik sonunda... ...Avrupa Birliği zirvesine de ulaştı. Ve... E, ...acayip bir kapışma oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı... ...José Manuel Barroso. Yani... E, İkinci Dünya Savaşı Vichy dönemi Nazi işgalindeki Nazi işbirlikçisi hükümetin için gene politikalarının politikalarına da benzetiyor. Ama şey Avrupa Birliği bunu Nicolas Sarkozy de oldukça sağ bir şeyle Fransa'nın görevleri, ödevleri vardır diye Mareşal Peteni de hatırlatacak. Hoşlukta söylemler geliştiriyor. İsterseniz bir tadımlık olarak önce Sarkozy'nin öfkesine sonra da şeyinde fazla pabuç bırakmadığına ilginç bir şekilde tanık olduğumuz konuşmaları Barroso'nun bir dinleyelim. On ne parle pas comme ça entre partenaires européens. Ses propos étaient profondément blessant. Et mon devoir de chef de l'état c'était de défendre la France. C'est pas le droit du gouvernement français de faire cela. C'est son devoir. İnanakseptal bir türlü Dignité humaine, c'est un valeur Evet, böyle bir kapışma var. Konu çingeneler, romanlarda diyebiliriz ama acayip bir sağa kayışın ve yabancı düşmanlığının hat safhada girişinin örnekleri yalnız orada değil, her yerde. Fransa'nın son bir ayda yaklaşık bin çingeneyi sınır dışı etmesi AB gündeminde de Avrupa Birliği gündeminde de mesela Almanya ile aynı fikirdeyiz demiş Nicolas Sarkozy. Angela Merkel de bana zirve sırasında yakında Almanya'da Çingenileri sınır dışı kapı dışarı edecek dedi demiş. Merkel'in sözcüsü de iddiayı reddetmiş ama kim vavi olsaydı sorardım kimi tutuyorsun diye. Merkel'i mi Sarkozy mi? E, ama ikisi de haklı olabilir ikisi de e, romanlardan çok çekiyor olabilirler öyle diyorlar işin ilginç tarafı. Yalnız en e, endişe verici hususlardan bir tanesi de İsveç'in sosyal demokrasinin binlerce yıllık yani binlerce yıllık değil ama onlarca yıllık e, en temel geleneklerinden birinin beşiği sayılabilecek ülkelerinden İsveç'te de yakında göçmenlere. Karşı olan yabancılara karşı olan bir partinin meclise parlamento İsveç parlamentosuna girmesinin söz konusu olduğu belirtiliyor. İsveç'te göçmenlik karşıtı bir parti ilk kez parlamentoya girebilirmiş. İsveç Demokrat Partisi tabi aşırı sağcı bir parti ama tabi adı Demokrat Parti herkes kendisine demokrat diyor. Ve yani İsveç'te nüfusun %10'u ülke dışında doğanlardan oluşuyormuş ama hepsini atmak istiyor anlaşılan İsveç Demokrat Partisi. Onun da gelişmesini göreceğiz. Nadir dönemlerden biri sayılmaz bu. Yabancı düşmanlığının zaman zaman iyice yükselişe geçtiği dönemlerden geçiyoruz. Ama işte böyle bir durum var. Bu birinci saatin sonuna geldik şimdi bir de ayin krizi de çözülmüş onu da verelim Ayasofya'da ayin yapmak isteyen Yunan asıllı Amerikalı grup ayinden vazgeçmiş Ayasofya Müzesi önündeyse Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları üyesi bir grup Ayin talebini protesto ederek oturma eylemi yapmış Böyle de bir durum var tek iyi haberi de söyleyebiliriz. Ondan önce şunu da söyleyelim. Amerika tarihindeki en büyük çevre felaketine sahne olan Meksika körfezindeki çalışmalar, yeni çalışmalar petrol kirliliğinin sanılandan çok daha büyük boyutlarda olduğunu da ortaya koymuş. Herkes şaşırmıştır herhalde. Bizim dinleyicilerimiz haricinde. Buna göre deniz yüzeyinden yaklaşık bir buçuk kilometre derinlikteki dip örtüsü 5 santimlik bir petrol tabakasıyla tamamen kaplanmış durumda. Hani düşünmek, tasvir etmek bile istemeyeceğiniz bir şey. Ama hadi iyi bir haberle kapatalım saati. Stratosferin üst kısmında bulunan ve güneşten gelen zararlı ışınları tuttu, tutan e, azon tabakasının küçülmesinin durduğu dün resmen bildirilmiş. Birleşmiş Milletler raporuna göre. 2050 yılına kadar 1980 seviyesine geri döneceği öne sürülmüş. Ama bu haberi de ihtiyatlı bir iyimsellikle karşılamamız gerektiğini de ilave edelim ve çıkalım. Açık Gaste. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. <gülüyor> Günaydın Ahmet. Günaydın. Bugün avi yok. Evet. Ve birlikte yapıyoruz son derece tabii iç karartıcı haberlerle lebalep dolu gazete sayfeleri ve televizyon ekranları. Evet evet dünkü patlama çok düşündürücü hem üzüntü verici tabii çok üzücü dokuz kişinin ölmesi ama bir o kadar da düşündürücü. Evet, hatta Vali, bir yerden bir, yer, bir yönette valinin 10 kişi olduğunu söylediğini evet, yazıyor. Evet, 10 kişi diyor. Hastaneye giden kişi de kastet Evet, şimdi nasıl yorumlayacağız bu PKK baskını? Bir de biz yayına dün konuşurken, özellikle işte bu PKK'lıların bastığı, referandumda evet oy vereceğini açıklayan iş adamı Raif Raif Türk'ün Mermel Ocağı'na baskın yapmasından bahsedecektik. Şimdi bir de üstüne bu olay geldi. Bir de geldi. bu dil e, boykotu, i̇şte evet, okul, okul boykotu. E, bu hafta var. E, bu dün sabah meydana gelen olayla ilgili e, çok ilave edeceğim bir şey yok biraz evvel saat 8-9 diliminde <gülüyor> sen detaylı biçimde basına yansıyanı ve çeşitli görüşleri evet. e, ya, e, aktardın. E, burada şöyle bir e, iki e, tavır var. E, i̇kisi de e, acele tavırlar. E, hemen e, failin kim olduğunu e, ifade eden zıp tavırlar. Bu ikisi de sorunlu elbette. Birincisi çok hızla e, hemen olayın e, akşamı e, neredeyse e, bunu e, bölücü terör örgütü yapmıştır diyen e, açıklamalar. E, bu açıklamaların e, içinde en önemlisi Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesine koyduğu açıklama. Bu, bu olayın faili bölücü terör örgütüdür e, diyen açıklama. E, bunu bilmiyoruz. Evet. Bu kadar acele edilmesi, bu kadar... E, Hemen e, devreye girilmesi e, gereksiz bir telaş e, sonucu. Bu e, illa burada bir kasıt başka bir şeyin üzerine örtmek e, aramadan önce e, bunun genelkurmayın artık o e, içine girdiği savunma hali ruhiyesiyle, ruh haliyle e, anlatmak belki daha e, doğru. Hmm. E, ama bu e, çok... E, Böyle bir kurum açısından çok e, iyiye işaret değil, iyi işlediğine işaret değil, iyi düşündüğüne, sağlıklı düşündüğüne işaret değil. E, i̇kincisi e, hemen bunun 9 e, e, bayram Arifesinde 9 e, PKK'lıyı e, daha da e, eylem halinde olmadığı iddia edilen PKK'lıları daha da basıp öldürenlerle aynısıdır diyen e, BDP içinden ee, olan Zihniyet Sadece BDP içinden değil Tabi <gülüyor> ee, PKK çevresi de e, Benzer bir e, Daha doğrusu onlar daha Biraz daha farklı bir şey söylüyorlar Ona, ona geleceğim ee, Bu da e, hemen O gün e, adres göstermenin e, Pek doğru olmadığı yani En azından bu konuda Bu kadar hızlı kanaat ifade etmenin Çok e, ee, savunma mekanizmalarının daha çok e, tetiklediği tavırlar olduğu kanaatindeyim. Ee, bir olay yerinde bulunduğu iddia edilen ve bugün e, bazı gazetelerde listesi var. Ee, Özgür gündemde e, detaylı biçimde e, olay yerinde, patlama yerinin yakınlarında e, bulunan e, malzemeler var. Bu malzemelerin içinde ve PKK çevresinin e, verdiği bilgilere göre e, işte bir sırt çantası da var. 30 metre uzakta olduğu e, iddia ediliyor. Hı hı. Bu sırt çantasının içindeki malzemeyi de gazeteler e, veriyorlar işte iki tane antitank mayını, Mekan Mekan bir Rus. Rus yapımı antitank mayını Rus yani. yapımı antitank mayını bir tane ee, kasa kasatura bir tane e, hava aydınlatma mermisi işte e, gıda malzemesi falan filan ve e, e, e, Dicle Haber Ajansı'nın kaynağına göre bu e, patlama e, bu, bu patlama yeni 30 ile 10 ile 30 metre arasındaki malzemelerin e, malzemeler iki askeri çantanın içinde bulunmuş bu askeri çantanılılardan bir tanesinin e, üzerinde ve e, Hakkari Hatırası Dağ ve Komando Tugayı yazılıymış. Bütün bunlar e, bir e, e, rastlantı olabilir. Bütün bu, e, tabii bu e, patlamayı yapan kişilerin bıraktığı malzeme olabilir veyahut patlamayı yapan kişilerin bıraktığı ama başkalarını affetmek için bıraktığı malzemede olabilir. Evet, başkalarının üstüne atmak evet. Için. evet. Yani burada dolayısıyla çok temkinli olmamız lazım. Burada hemen orada malzeme bulduk. Bu Şemdinli Şemdinli e, bombalaması sırasındaki halkın bombacıyı yakalamasına benzemiyor. Evet. Orada çok, e, çok açıktı. E, açıktı, yani açık çıktı. Netti. Tam, tam şey üzerinde, iş üzerinde, suç eylem üstünde, üzerinde, evet, suç, üstü ya, üstünde, suç yani. üstünde yakalanmıştı. Burada e, tam öyle değil. Yani orayı o bombayı koyanlar ondan sonra bu, bunun başkasının üzerine atfedilmesi için de orada o çantayı da bırakıp gitmiş olabilirler. Çantayı bırakıp gitmek e, öyle çok unutulacak bir şey değildi bu işi yapanlar. O kadar iki tane sırt çantasını e, kolay kolay e, unutup kaçmazlar. Kaçarlar, kaçabilirler de. Kaçmak zorunda da kalmış olabilirler. Ama iki ihtimali birlikte düşünmemiz gerekir. Evet. Burada bir üçüncü e, ihtimal daha var. E, PKK biliyorsunuz e, çok hızlı biçimde bunun bu eylemle kendisinin, e, kendi örgütünün e, bir alakası olmadığını söyledi. Bildiğim kadarıyla PKK e, kendisinin doğrudan PKK merkezinin e, ya, eylem kararını vermediği fakat PKK'nın e, güçlerinin gruplarının giriyle gruplarının kendi inisiyatifleriyle genel bir e, karar çerçevesinde gerçekleştirdikleri eylemleri o kendisini biraz sıkıntıya soksa rahat etse de kabul etti. E, bazılarını da e, hiçbir zaman e, şey yapmadı, üstlenmedi. Ama genellikle e, bir şey yapıyorsa onun sonuçlarını da göğüsleyen bir örgüttür. E, PKK öyle çok fazla yaptığı işi gizlemez. Ee, i̇stisnaları var bunun tabi ee, Burada e, PKK'nın e, KCK'nın e, Çevrelerinden e, Gelen e, Bilgi e, Bu e, Burada bir kontra eylemi yapıldı Kontra eylemi e, Bu üçüncü iddia evet. ee, Birinci iddia dediğim gibi PKK'nın yaptığı. İkinci bu idda... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'nın yaptığını söylüyor. Evet. Birinci iddia bu. Yani bir hükümet çevresinden de bu, bu tür şeyler geliyor. Evet. Bu tür iddialar çok hızlı biçimde geldi. Sonra yavaşladı ama en azından böyle bir iddia var. İkincisi bunun ben... Ergenekon... Ee, bağlantılı dolayısıyla e, yarı resmi veya resmi bir e, grup tarafından yapıldığı iddiası 9 öldüren, e, PKK'lıyı öldürenle aynı kişiyi hmm. deyince o zaman adres doğrudan e, Türk Silahlı Kuvvetleri. Çünkü o 9 kişiyi e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir birliği öldürdü. Başka kimse öldürmedi. Evet. Türk Kuvvetleri de bunu açıkça orada bir çatışma olmuştur. Çatışmada şunlar şunlar şunlar gerçekleştirilmiştir diyerek detaylı bir bilgi verdi. Dolayısıyla siz 9 PKK'lı öldürenle aynı aynı adrestir dediğinizde adresi Türk Kuvvetleri'nin içinde bir grup falan ama Türk Sağlık Kuvvetleri olarak veriyorsun demektir. BDP'li bazı yöneticiler bunu söylediler. Bir üçüncüsü KCK'lıların söyledikleri bu bir e, kontra eylemidir. Bölgede kontra eyleminden ne kastediliyor? E, bu kontra eyleminden kastedilen de e, daha doğrusu şöyle diyor e, KCK. Bu saldırı bir kontra eylemidir. Güçlerimizin olayla kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Kontra eyleminden kastedilen e, Hakkari'de ve e, civar illerde e, dolaşan, VPKK'lı kılığında dolaşan bir kontra birliği veya birliklerinin, gruplarının, kont gerilla, kontradan bahsettiği bu, gruplarının olduğu iddiası zaman zaman, son aylarda, ee, Kürt basınında e, Dicle Haber Ajansı'nda e, Bölgeye gidildiğinde Diyarbakır'a gidildiğinde Hakkari'deki bazı e, arkadaşlarımızla Konuştuğumuzda dile getirilen bir şeydi Doğru veya yanlış bilmiyorum ama Böyle bir e, Söylenti, böyle bir bilgi e, Ya söylenti ya bilgi e, Birkaç aydan beri dile getiriliyordu Hatta o birliğinin Veya birliklerinin bir e, adı da var şimdi hatırlayamadığım hançer mi öyle bir şey. Hmm. Öyle bir adı atta ad veriliyordu hançer. Ya yanılmıyorsam hançer. Ee, bu birliklerin yaptığı iddiası e, burada KCK'nın verdiği e, adres. E, yani PKK'lı görünümünde dolaşan köyler, köyleri eee köylülerle PKK'lı görünümde temas kuran e, birlikler veya grup bilmiyorum, tim neyse olduğunu iddia ediyor. Bir üçüncü iddia daha var. Bunların hangisi doğru şu anda doğrusu ben bilemiyorum. Ee, yalnız görünen şu ki e, ilk baştan bu mayının e, yolun ortasına düşenmiş olması e, ve e, üzerinden ağırlık, büyük bir ağırlık geçince mayın e, biliyorsunuz ya uzaktan kumandalı olur ya da ağırlık e, la, üzerine basıldığında belli bir ağırlık üzerinde üzerine din, din, din, basıldığında din, din, evet. patlar böyle bir mayın oldu yani şu, bu şu demektir üzerine sadece ağırlık e, geldiğinde patlayan bir mayında siz e, istemediğiniz bir hedefi, de, e, hedefi hedefin üzerinde altında mayını patlatmaya da göze alıyorsunuz demektir çünkü bir yol bu yolun ortasına düşüyorsunuz buradan askeri araç da geçebilir sivil araç da geçebilir köy yolu köyü Hakkari'ye bağlayıyor, değil mi? Evet öyleymiş. Yolun ortasına bunu döşedildi. Bu, eğer uzaktan kumandalı değilse bu mayın e, şöyle bir ihtimal hep aklımızın bir tarafında olacak. E, o mayını yolun ortasına döşediler ve e, askeri araç geçecek. zannedip diye be, beklediler askeri araç geçmedi sivil araç geçti. Ama uzaktan kumandalı olduğu iddia ediliyor giderek daha fazla. İlk baştan böyle bir bilgi yoktu. Uzaktan kumandalı demek kimin e, altında bu mayını patlatacağınızı bilerek düğmeye basıyorsunuz demektir. Ve bu e, oradaki e, eğer bunlar e, oranın timleri ise oranın, e, or oranın orada çatışmayının tarafları olan e, kişilerse e, o e, minibüsünde köy minibüsü olduğunu bilirler. İçinde yok asker taşınıyordu yanlış falan gibi şeyler bu izah edilemez. Dolayısıyla bu kasıtlı köy minibüsünü havaya uçurma operasyonudur. Ee, dördüncüsü ve beşincisi e, yani bunu kim yaptıysa e, kasıtlı eğer uzaktan kumandalıysa kasıtlı yapmıştır. Bir de bunun e, BDP'li iki yöneticinin e, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı'yla Görüşmeye gittikleri günün e, sabahında olması e, hadisesi var. Bu da bir e, iki yorumu açık. Birisi yani bu, bunu yapanlar, bu bombayı patlatanlar, bu görüşmeyi biliyorlardı ve bu, bu görüşmeyi baltalamak için yaptılar. Bu görüşmeyi çok fazla kişinin bildiğini e, zannetmiyorum. Basına yansımamıştı. Demirtaş ne? hatta. Ancak telefonlarımızı, karşılıklı telefonlarımızı dinleyenler bilebilir iddiasında bulundu. E, hiç kimse bilmiyor, biz de bilmiyorduk. Evet. Yani. E, bizim bilmememiz e, Evet, biraz normal. Yani basına yansımadıysa bilinmez ama basına yansımayan her şey de e, sadece o iki kişi arasında e, gerçekleşiyor da çok doğru değil. Basına da biraz geç yansıyabilir bazı şeyler ama çok da e, Çevreler biliyor olabilirler. Zaten bu tarz bir görüşmenin böyle kamuya açık olmadan başlatılıp yapılabilmesi de gayet akla uygun yani. Doğru olabilir. Doğru olabilir bu yani. Evet. Yani, bu yani böyle bir görüşmenin böyle başlaması doğrudur. Yani bu ortamda evet. böyle yani kalkıp da e, haburdaki e, işlenen bazı hataları tekrarlamaya lüzum yok. Evet. E, ama e, diğer taraftan da şöyle bir ihtimal de var. Ee, bu ikisi arasında bir doğrudan bağlantı olmayabilir aynı zamanda. Yani illa o bugün oldu deyip de öbürkü de o gün olacak bir eylemle bağlantı kurmak ee, doğrudan bir bağlantı kurmak şu anda bizim sadece varsayımız. Onu söylemek istiyorum. Evet. Ee, rastlantı da olabilir. Tarihte rastlantılar vardır ve o rastlantılardan çok büyük sonuçlar çıkabilir. İlla her şey bir elin Hazırladığı, tasarladığı bir ve bir merkezden yönetildiği bir şimdi olsaydı dünya hali baş, bambaşka olurdu. Rastlantılar da olabilir burada, ama o rastlantılar artık rastlantı olma niteliğini yitirip ee, bir e, yeni e, olgunun başlangıç noktası olabilirler. Bu böyle bir durumda söz konusu olabilir. Yani çatışma ve e, işin raydan çıkma noktası öyle bir hale gelir ki zaten bugün değil yarın. E, Olacak bir şey bugün gerçekleştirdiğinde başka bir şeyle e, bağlantılı olduğu için e, amacından çok daha büyük bir e, etki, olumlu veya olumsuz etki yaratmış olabilir. E, şimdilik e, bunu söylemek e, söyleyebilirim. Yani bu üç versiyonda üzerinde durulması gereken e, versiyonlar. Bunların bazılarında yani kime yarıyor diye baktığımızda ee, tabii ki e, bir hükümetle BDP arasında görüşün başlamasını engellemek isteyenlere yaradığı açık. Evet, Ama hükümetle Çok BDP arasında bir görüşme başlamasını isteyenler sadece e, Ergenekon vari bir yapı mıdır? PKK içinde yani. de benzer bir, e, bir eğilim e, yok mudur? Sorusunu sorabiliriz. Evet, o konuda da epey e, ya, bir, bir bölümümüz pekilotif olmakla beraber epey yorum yazıda çıkmıştı daha önceki günlerde. Yani evet. PKK'nın yani, içinde de evet. e, derin devlet yapılanması. Evet, o paramı... ama şu anda e, yani bu KCK'nın verdiği bilgiyi de e, dikkate almamız lazım. E, yani bu bir kontra eylemidir. Eğer o hakikaten o bölgede bu tür e, e, bir kontr e, gerilla e, faaliyeti yürüten ve Kontgerilla faaliyeti içinde PKK'lı gibi e, giyinip, davranıp dolaşan e, grup veya grupların eylemleri söz konusuysa, e, o zaman e, bu e, dağdaki e, bayram harifesindeki e, öldürülen PKK'lılarla olan çatışmayla bunun arasındaki bağlantının bu grup üzerinden kurulması söz konusu olabilir. Bunların hepsi yalnız varsayım. Yani bunları sadece varsayım seviyesinin ötesine götürmek için şu anda hiç kimsenin, yani bizim gibi insanların bir kapasitesi yok. Bunların varsayım seviyesinde olduğunu bilerek konuşmamız lazım. Yoksa öbür türlü kendi kurgularımızın esiri haline geliyoruz hızlı biçimde. Herkesim için söylüyorum bunu. Evet. Ama e, ortada bulunmuş bir mühimmat var. Bulunduğu iddia edilen bir mühimmat var. Bulunmuş veya bulunduğu iddia edilen. Ama en azından orada bir mühimmat çıkmış hmm, fo ortaya. Fotoğrafları da var. Yani. Hayır, hayır, mühimmat var. Ama kimin bıraktığını pek evet, iyi bilmiyoruz. Evet. E, ama var. E, bunun <gülüyor> incelenmesi lazım. Bu mühimmat üzerinden e, e, e, e, epey yol alınır. Ama şunu da düşünmek lazım. Yani böyle bir patlamayı yapan ustalıkta ve cesarette kişiler oraya... Kaçarken mühimmat bırakırlar mı? Bu kadar mühimmat bırakırlar mı? Yani sigara izmiyeti bırakırlar da belki bu kadar mühimmatı iki çantayı bırakırlar mı? Ee, bıraktılarsa o zaman ne olduğunu anlamamız lazım. Yani böyle bir telaş içinde yani arkadan hemen araba geldi kaçtılar işte. Öyle bir iddia da var. Evet. evet. Araba geldi kaçtılar. Gelen arabalar yedi kişinin kaçtığını gördü. Sayı da veriliyor biliyorsun. Evet. Olabilir, bütün bunlar olabilir. Ama bu, bunun ötesine şu anda geçmemiz bence mümkün değil. Evet. Buradan hemen şeye geçmek istiyorum. Ee, bu e, kampanya, e, halk oylaması sırasında, e, halk oylaması sırasında e, boykot e, halkın boykot etmesini isteyen bazı çevrelerin, bunun illa BDP olarak adlandırılmasının e, yanlış olduğunu hemen belirteyim. Ama bazı çevrelerin e, bir baskı yaptıkları ve bu baskının e, az veya çok e, ortaya çıktığını e, biliyoruz. Önümüzdeki günlerde e, galiba bazı gazetelerde e, bazı muhtarlara giden e, mektuplar e, yayınlanacak duyduğuma göre. Veyahut bazı muhtarlara Yapılan Telefon görüşmeleri Muhtarlarla yapılan telefon görüşmeleri Tehdit içeren teh telefon görüşmeleri Yayınlanacak Duyduğuma göre Öyle bir, birkaç gazeteden öyle şeyler duydum Geçtiğimiz günlerde hmm. Bakalım göreceğiz Bu mümkün bir şey Yani Türkiye toplumunun yapısında Bizim pardon toplumumuz yapısında Geyeneklerimizde e, bu tür şeyler var, özellikle aşiret e, e, oyuna e, yatkın bölgelerde kitlesel davranma ve o aşiretin davranışı dışına e, çıkamama, bölgenin halkın mahallenin davranışını dışına çıkamama e, olgusu da var. Bu sadece baskı böyle açık baskı bile gerektirmiyor bunun için. E, tulum oyların çıktığı yerlerden bahsediyoruz, değil mi? Evet. Geçmişte ve yakın tarihte tulum oyu çıkıyor bir anapa veriyor, bir refah veriyor, bir arkasından AKP'ye veriyor veya BDP'ye veriyor. Bu tulum biçimde veriyor. Şimdi tulum çıktığı zaman insan e, bunun sadece bireysel bir seçim olmadığını anlar. E, buradan e, bunların yanında açık olan e, ve gerçekten e, çok e, kınanması gereken ve bugün Osman Bayda bir de e, kınamış e, bu olayı. Ee, Raif Türk'ün e, mermer ocağına iş yerine yapılan e, baskı, saldırı e, ve e, niçin? Evet oyunu vereceğini açıkladığı için Raif Türk biliyorsunuz 1970'lerde komünizm propagandası yapmaktan hapis yatmış. Arkasından e, 1990'ların başında Özgür Gündem gazetesinin çıkışında e, çıkmasında çalışmış. Aslında gazetecidir kendisi. Ee, Anadolu Ajansı e, Diyarbakır e, temsilcisiyken 1980'de e, tutuklanmıştı ikinci kez. E, Özgür Gündem Gazetesi'nin çıkışında bulunmuş. ve Aynı zamanda da bu mermer ocakları e, galiba hapisten çıktıktan sonra da bu mermer ocağı işine girmiş 80'lerde yanılmıyorsam. E, demokrat e, e, her zaman kürt ve türk hak eşitliği konusunda mücadelenin önderliğini yapmış bir kişidir. Ben birkaç kere kendisiyle Diyarbakır'da görüşme tanışma fırsatı buldum geçmişte, yakın geçmişte. Evet, bugün oral çalışlarda yazmış zaten radikaldi, arkadaşı olduğunu ve nasıl demokrat kimliğini falan anlatıyor. Evet ben arkadaşım diyemem o kadar tanımıyorum ama birkaç toplantıda kendisiyle onun bulunduğu toplantıda bulundum. işte ondan sonra akşam yemeği yeniyor falan. Böyle bir kişiyi şimdi bu başkası olsaydı yapılırdı anlamına söylemiyorum. Yani bu münhasıran lanetlenmesi gereken eylemlerden bir tanesi. Çünkü bu. Ee, bir e, totaliter zihniyetin, yani baskı zihniyetinin, totaliter zihniyetin doğrudan tezahürüdür. Bölgede biz hakimiz, bizim dediğimizin dışında ses ve nefes, ses çıkmaz, nefes alınmaz. Bu budur. Ee, bunun böyle olduğunu da biliyoruz, bu yeni bir şey değil. Böyle bir mücadeleyi PKK'nın verdiğini biliyoruz. PKK 1970'lerde rakip. Kürt teşkilatlarıyla çatıştı, e, devletle çatışmadan önce ve çok daha fazla Kürt öldürdü beni bildiğim kadarıyla ilk başta. Hmm. Kendisinin bölgede hakim güç, yönetici güç, e, hatta tek güç, e, diğerlerinin onun bağımlısı, türevi güçler olması e, tasavvuru üzerine teşek, e, kilitlenmiş bir örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu gerçekten kınanması gereken bir şey. PKK açısından da düşünülmesi gereken bir şey var. Siyasallaşma, PKK'nın siyasallaşması, silahsızlaşma, siyasete dolaylı biçimde yavaş yavaş girmesi söz konusuysa eğer, Türkiye'deki Kürt nüfusu yoğunluklu bölgedeki insanların demokratik arzu ve taleplerini, de karşılayacak. Demokratik demek sadece e, dil hakkını ve Kürtlük hakkını değil. Aynı zamanda bireysel özgürlük hakkını da içerir. Evet, yani Temel hakların tamamını tabii. hepsini içerir. Yani demokratik dediğimiz zaman sadece Kürt taleplerini Kürtlükten kaynaklanan talepleri ifade etmekle demokrat olunmaz. Aynı zamanda e, insanlara, çeşitli düşüncelere, çeşitli siyasal biçime ve yaşam tarzına ve varoluş tarzlarına saygılı olmakla demokrat olunur. Bu anlamda PKK'nın bu eylemlerinin orta vadede kendisi açısından demokratikleşen, bireyleşen bir Kürt coğrafyasında kendisi açısından çok ağır bir bedeli olacağını ve bunun öyle çok unutulacak eylemler olmadıklarını söyleyebiliriz. Dil konusuyla bitirelim. Evet, bu, doldu galiba. E, doldu ama şeye de e, bu okullardaki evet. boykot'a da bir kelime ayıralım herhalde bir cümle. Okullardaki boykot e, ana dilde eğitim hakkının e, talebinin e, hakkı talebinin e, çerçevesine düşünmüş bir kampanya. E, BDP'liler bunun bir sivil iticiyetlik kampanyası olduğunu söylüyorlar. Cumhurbaşkan Başbakan Nimet Çubukçu'dan esinlenerek bunun çocuk hakları, çocuk hakları sözleşmesine aykırı olduğunu hatta çocuk istismarı olduğunu söyledi. Şimdi çocuk istismarı lafı biraz burada uyuyor mu uyumuyor mu ben bilmiyorum doğrusu çocuk istismarından ben bunu pek anlamamıştım çocukların siyasi amaçlarla kullanılmasından bahsediyorsa burada çocuklar siyasi amaçlarla kullanılıyor. Okul, bu okula yollamayacağım diyor. Bu istismar değil. Ben başka okula yollamak istiyorum demek de artık çocuğunu o çerçevede okula yollamamak e, siyasi olarak tartışılabilir ama bunu bir çocuk istismarı olarak ele alınır. Evet. Biraz e, istismar kavramını e, istismarı. İstismar kavramının istismar istismarı. Evet. Gibi. E, KCK bir bildiri yayınladı e, ve bu bildiride bunun e, zaten KCK'nın e, bir kararıydı. BDP'den on, e, önce bu uygulanan e, dil e, okul boykotu, bir haftalık okul boykotu e, aslında çok doğru. Yani söylemiz gerekirse PKK merkezli e, bir e, strateji çok başarılı bir şekilde yıllardan beri e, uygulanıyor. Yani bu Türkiye devleti biz güçlüyüz, bilmem neyiz, şu hakimiz fazlasız diyor ama aslında Kürt sorununda gündemi belirleyen ve adım adım kendi istediği noktada işin gelişmesini sağlayan PKK ve onun çevresindeki güç. Bunu kabul edelim. Yani Bu PKK'yı tapınma anlamına gelmiyor. Neyin nasıl geliştiğini görmek ve gerçekçi olmak açısından. Şimdi özel Kürdistan'da her şey Kürtçe olmalı sloganıyla başlayan bir bildiri yayınlandı. Ve e, burada bir dizi eylem çağrısında bulunuyor. E, bu eylemlerden bir tanesi... Ee, işte 20-25 Eylül arasında hiçbir öğrencinin okula gitmemesini istiyor KCK. Ee, demokratik özelliğin dili Kürtçedir diyor. Şimdi demokratik özelliğin dili Kürtçe ise o zaman demokratik özellik talebi Öcalan'ın ifade ettiğinin gibi değil. Ee, çünkü demokratik özellik talebinin Öcalan hatta galiba Karayılan da bunu söylemişti. Ee, i̇şte Türkiye'nin diğer bölgeleri için de geçerli olduğunu ee, söylüyordu. Evet. E şimdi demokratik özelliklerin dili Kürtçe ise bu sadece Kürtler ilgilendiren bir talep. Ee, tabii onu hemen düzeltmeye çalışmışlar ve demişler ki demokratik özel Kürdistan'da her şey Kürtçe olmalı. Şimdi demokratik özellik Kürdistan'da her şey Kürtçe olmalı dediğiniz andan itibaren e, her şey Kürtçe olmalı dediğiniz andan itibaren e, oradaki Türklerin ne yapacağını sorar, sormamız gerekiyor. Demokratik Kürdistan denen alan, özel Demokratik Kürdistan denen alanda sadece Kürtler yaşamayacaklar. Böyle bir %100 homojen hiçbir şey yok. Yani Kuzey Kürdistan Kuzey Irak'ta da böyle bir, bir, bir olgu yok. Her şey Kürtçe olacak diye bir şey yok. Çoğunluğun dili çoğunluk tarafından kullanılıyor ama her şey Kürtçe veya her şey Türkçe olmanın simetrik karşıtı da demokratik değil. Bu birincisi. İkincisi Herkes kendi diliyle konuşmalı, yazmalı ve okumalı. Doğru. Herkes kendi diliyle yazmalı, konuşmalı ve okumalı. Ama ortaklık dili ne olmalı? <gülüyor> evet, iyi bir soru. Üstelik de yani e, çeşitli asimilasyon vesaire politikaları sonucunda da çok sayıda e, Kürtçe bilmeyen Kürt olduğunu da biliyoruz. Onlar ne yapacaklar? Kürtçe öğrenecekler. <gülüyor> çok acayip. Bunun dışında herkes kendi savunmasını Kürtçe yapmalı. Bu amaçla mahkemelerden çevirmenler istenmeli. Bu bir hak. Hatta Lozan Anlaşması'nda var olan bir hak biliyorsunuz. Evet. Bunu kısmen e, uyguluyor bazı e, Kürtler, Türkiye'li Kürtler. Tabelalar Kürtçe olmalı, bunun için başvurular yapılmalı. Eğer kabul edilmezse halk bunları Kürtçeleştirmeli. Tabelaların Kürtçü olması elbette olabilir. Yani o, o hakikaten bir yerellik işaretidir. ...o yerel dilin oradaki yaşamasının somut göstergelerinden bir tanesidir. Tabelalar Kürtçe olur İngilizce olan tabela niçin Kürtçe olmasın? Diğer taraftan sonuncusu da şehir, ilçe, köy ve mahalle isimlerinin Kürtçe olması için toplu başvurular yapılmalı. Şimdi şehir, mahalle, köy ve mahalle isimlerinin Kürtçe olması demek bir Kürtçeleştirme kampanyası demektir. Eskiden Kürtçe olanların isimlerinin iade edilmesi başka bir şey. Ama eskiden de Kürtçe olmayan isimler var. Yani bu bölgeyi yüzde yüz Kürtçe konuşulmuş ve yüzde yüz tarihi Kürtçe ifade edilmiş bir bölge olarak tanımladığınız zaman Türk tarih tezine, Türk Kürt tarih tezine çevirmiş olur. Evet tamamen aynı şey olur. Evet. evet. Dolayısıyla isimlerin iadesi başka bir şey. Ama mesela Diyarbakır kentinin... Amed adının alması demek bunu ta e, tarih çok derinliklerinde kullanılmış bir bölge adına çevirmek demek. Hangi Kürt 15-20 yıl öncesine kadar Diyarbakır'a Amed diyordu ki? Hmm. Diğer taraftan bir dizi Ermeni köyü var orada. Er Ermeni kenti var orada. Onların isimleri niye Kürtçe olacak? Madem isimleri tarihi e, sahiplerine iade ediyoruz, onların da Erbinci olması lazım. Ha, burada Kürtler yaşıyor. Artık isimler Kürtlerin isimleri, vereceği isimler oluyoruz diyeceksek, o Bu zaman, demokratik o zaman burada Türkler yaşıyor. Buranın, buraya verilen isimlerin, e, Türklerin verdiği isimler olması gerekir argümanını da bütün ile güçlendirmiş oluyoruz. Evet, daha alınacak epey bir mesafe var. Anlaştınız. Bir hak, yani ana dilde eğitim talebi doğru bir taleptir, haktır. Ee, ana dilde eğitim biliyorsunuz e, dil eğitimi özgürlüğünden farklı bir şey. Yani dili öğrenme özgürlüğünden farklı bir şey. Burada ana dilde eğitim talebi okulda e, derslerin Kürtçe olması talebidir. Ana dilde eğitim böyle bir şey. Derslerin hepsi Kürtçe olacak. Ve Türkçe ilave bir ders olacak. Evet. Ee, bu talep efendim terörizmdir, bölücülüktür falan deme hakkımız yok. Bu bir taleptir. Bu talebin hayata geçmesi mümkündür. Bu talep e, e, eleştirebiliriz. Doğrudur, yanlıştır falan diye eleştirebiliriz. Ama meşru olmadığını söyleyemeyiz. Bu bir taleptir ve e, bunu isteyenlerin e, bunu gerçekleştirme hakkı olmalıdır. Ama birdenbire ana dilde eğitimin verildiği okulların e, zorunlu olması, her şeyin Kürtçe olması talebi, e, bu biraz e, işin başka bir e, boyutunu, başka bir e, hükümranlığın, ifadesini dile getiriyor. Burada şey dilebilir işte bu bir muhalefetin tepkisel ifadesi falan filan ama dikkat çekmekte yarar var. Evet, evet, epey mesafemiz de var daha konuşacak. Peki çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Ahmet Açık gaste. Alp Ulagayla spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Evet bugün Alp yok. Birlikte yapıyoruz. Bugün abi yok. Abi yok. <gülüyor> yok. Alp var yok. Alp, Alp var yok. Evet. evet e, Tabii basketbol şampiyonasını bir konuşmamızda çok büyük yarar var. Bitti ama peyde. Geçen hafta bayrama denk geldi bizim Cuma sohbetimiz. Pek evet. bahsedemedik. Ende heyecanlı şeydi yani Cuma çeyrek final yarı final arası. Biraz da bir sportif değil. Hani genel ününde beş gün geçse de finalin üzerinden. Bakalım çünkü Türkiye'de çabuk unutulur yani final kim? Basket takımı mı? Final. Hatırlayamadım falan diyebilirler yani sizi. Ertesi gün bir de daha önce 2001 Avrupa Şampiyonası'nda da olmuştum. Böyle Birden popülerlik kazandıkça bu şampiyona bir 10 gün, 2 hafta, 1 hafta boyunca. O birden böyle hani 30 yıldır basket izliyormuş gibi davranan bir kitle türer. Ee, bir takım şey var, paparazzi sayfasının sayfalarının konuk ünlüleri de var bunların içinde. Birden maçlarda belirirler, Aa, alan anlatmalı falan gibi böyle ciddi yorumlar da yaparak basket izlerler. Sonra bir daha 10 yıl görmeyiz kendilerini. Böyle tablolar oldu yani özellikle yarı final final maçlarında sahanın kenarında e, paparazzi basının şeyleri haber malzemesi kişileri hakeme e, küfrederken bile görüldüler e, yabancı basında çekmiş hatta bazılarını evet. <gülüyor> Böyle komik bir tablo oldu e, hani sportif açıdan bakarsak ben <gülüyor> yani Türk spor tarihinin en büyük başarılarından biri bence sadece basketbol olarak değil. Basketbolun en büyük başarısı. Hiç şüphesiz. E, şundan söylüyorum. Yani bireysel sporcuların başarını ele, ele alırken her zaman e, e, takım değil bireysel sporları biraz ön plana çıkarıyoruz. İşte Atletizm vesaire. Çünkü hani işinizi kendi başınıza yaptığınız spor dalları. Ama bir ülkenin sporunu ön plana çıkaracaksanız takım sporları her zaman daha önemli. Çünkü orada şey var. E, bir tane yetenekli sporcuyla Başa olmanız mümkün değil. Hatta 5 tane ile de değil. Ee, sizin hem e, sağa çıkan, işte futbolsa ilk 11, basketse ilk 5, voleybolsa ilk 6, hani o sağa çıkan e, ilk 5'i, ilk 6'ı, ilk 11'i yetiştirmeniz, hem yedeklerini çok yetiştirmeniz, hem de iyi organize olmanız lazım. Hem sağ içinde hem sağ dışında. Yani çünkü 10 tane, yani bu belki 20-30 yıldır böyle, 10 tane yetenekli adamın da herhangi bir spor dalında bir yere gelince her zaman başarı garantisi vermediğini biliyoruz artık. Çok iyi bir uyum gerekiyor takım sporlarında. O yüzden herhangi bir takım sporundaki böyle dünya, olimpiyat elde edilmiş bir başarı, şampiyonluk ikincilik çok kayda değer bence her şekilde. Bir de Türkiye'nin özellikle yarı finale geliş biçimi daha da etkileyiciydi. Ben yani ikinci turu, üçüncü finalde farklı galibiyetler, rahat skorlar şey yaptı, doğrusu beni etkiledi. Turnum öncesi, benim tahminim herhalde çeyrek finali, işte zar zor geliriz, orada eleniriz Türkiye diye düşünmüştüm ve mevcut federasyon yönetiminin, koç için geçen 6 yılki bilançosu da iyi değildi benim gözümde doğrusu. Böyle hep, hep turnuvaların belli noktasında böyle bir yetersiz gibi gelen bir koç herkesi herkese sürekli dediği bir federasyon yönetimi. Güvenmiyordum doğrusu ama burada hem sportif açıdan başarılılar kesin katkısını vermek lazım ee, hem de organizasyon açısından e, başarılı oldular demek lazım herhalde organizasyonda da büyük bir sıkıntı yoktu ben seyir, bir maçı seyirci olarak e, üç maçı da basın türbünde izledim hı hı. o yüzden hani seyircinin seyircilerin oturduğu bir seyircinin oturduğu kısmı sadece bir maç görebildim e, yani Hani tribünler bir kere pırıl pırıldı. Rahat oturuyorsunuz. Yönlendirmeler iyi. Ee, hani şeyden bir sıkıntı olabilir. Büfelerden e, hani çok kaliteli ürünler yoktu benim gördüğüm en azından abidepeçi kısmında ama yeni yapılan senelerden spor salonu görmedim. Ee, onun için çok da bir şey söylemem doğru olmaz. Eee yani iyi bir turnuvayı her açıdan geride bıraktı Türkiye öyle düşünüyorum. Basketbol Federasyonu geçen ot aldı. Gelir gider durumu bazen şey yapılıyor gündeme geliyor. Muhtemelen hani salonların inşaatını yenilemesine harcanan parayla bilet gelirini şey yaptığınızda, yan yana koyduğunuzda ortada büyük bir zarar akımı olacaktır. Ama hani salonları sadece bu turnu için kullanmıyorsunuz onu geleceğe dönük yatırım olarak da yapıyorsunuz yani muhtemelen bundan sonraki milli maçlarda, Avrupa maçlarında hatta bazı lig maçlarında kullanılacak bu salonlar. Zaten bazıları daha önce kullanılıyordu ya yani onlar elimizde kalacak artılar. Evet salonlarda baya doluydu özellikle grup maçlarından sonra değil mi? Ee, şöyle aslında grup mesela İstanbul'da grup maçları daha doluydu Abdülpikçe Spor Salonu. Evet. Çünkü birçok ülkenin seyircisi nasıl grupta 5 maçı oynuyoruz garanti o maçlara gelelim diye bilet almışlar, rezervasyon yaptırılmışlar. Gruptan sonra eleme turlarında kimin kimle oynayacağı belli olmadığı için ve hangi gün ee, i̇lginçtir. ikinci tur ve maçlarında boşluklar oldu. Hı. Özellikle ikinci tur maçlarında İstanbul'da. Sanıyorum ABD'nin ikinci tur maçının olduğu pazartesi günüydü. Ee, 6 Eylül pazartesi günü olabilir. O gün mesela salon bomboştu. Öbür maçta iyi değildi. Herhalde böyle 1000-2000 kişinin önünde oynandı maçlar. Ee, bir de YouTube konseri vardı tabii. Belki Maça gitme potansiyeli olan bazı kişiler de o akşam müziği tercih ettiler. Öyle bir akşam. Yani, boş bir akşam oldu. Ee, yani Yarı final final maçları tabi doluydu zaten. Türkiye'nin maçının olduğu günler bilet bulmak zorlaştı. Bir de şey ortaya çıktı tabi. Hani bu basketbol sarayların bir kısmının aslında nasıl bedavacı olduğu herkes şey kovalıyor. Davetiye var mı? Bilet var mı? Çok sayıda sponsor Biletlerin bir kısmını önceden aldığı için e, biletler kısmen kısıt ama bir de şey işte herkes hani cebimden para çıkmasın da bir sponsordan buluruz. Çok sayıda sponsor vardı hakikaten hepsi herhalde belli oranda bilet almışlar. Çok yani e, bazı yakınmalarda duydum bu konuda şeyden. E, sponsor veya orada ev sahibi konumundaki bazı kuruluşlarda herkes günler şeyde devamlı telefon trafiğiyle. Asıl işimizi yapamıyoruz dedi yani o kişiler konuştum bazı kişiler. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Komik bir durum. Yani Beleşçilik vaziyetleri ama e, peki bir de oyuna geçersek bayağı e, iyi bir yüksek seviyede bir basketbol oynadığı da söylenebilir Türkiye basketbol takımı. Yani şunu söylemem lazım. E, Tanyivic daha önce 3 e, Avrupa Şampiyonası değil mi? 3 Avrupa Şampiyonası'na ve bir Dünya Şampiyonası'na takımın başındaydı. Hep böyle bir az çalışılmış, bir sürü eksiği olan bir takım göze çarpıyordu. Yani şey problemi mesela 1-2 turnuvada 2006 Dünya Şampiyonası, geçen yılki Avrupa Şampiyonası, şey eksikliği yok. Hani mücadele, hırs, o konularda bir eksiklik görmedik ama maçların belli bölümlerinde hani bir taktik eksiklik, işte son topları kullanamamız takım sorunlar ortaya çıkıyordu. Bu turnuvaya çok daha, yani o taktiksel açıklardan açılardan daha iyi hazırlanmış gözüktü milli belli takım. Yani bu çok önemli. Yani başka türlü e, işiniz tamamen şansa kalıyor. O yüzden hani, hani yarı finale kadar çok şey geldi takım tabii. E, rahat geldi. Yani oyunu da empoze etmeyi başardı bir e, Yarı final ve finalde işte bazı eksiklikler göze çarptı. O da ee, aslında hani bu turnuvanın öncesinde gidilebilecek sorunlar değil belki. Hani Türk basketbolunun genel sorunu e, yani yaratıcı kendi pozisyonunu yaratabilecek oyuncu eksikliği var Türkiye'nin. Yani hırdar Türk onu dışarı çıkardığınız zaman hani bir iki adam geçip e, şutunu çekecek oyuncu e, çok az ersem belki oyuncu yok öyle bir oyuncu yok Türk milli takımında. Yani orada e, işte o iyi fazlaşmaya e, donmadan kapılan toplara kalıyorsun eee i̇şte onları yapmıyorsa ciddi sorun çekiyor Türkiye. Ben yani onlarla karşı bu yani bu mesela yıllarda da Türkiye'nin başına atabilecek bir sorun olabilir. Çok uzun uzun oyuncu var. Sen yani aşağıdan gelen genç uzunlar da var. Ama şey yok. Yani yetenekli e, hani kısa demeyelim de işte guard forvet oynayacak oyuncular yok. E, mesela Hidayet Türkoğlu gelecek sene yani bundan sonra ya da bilmiyorum geleceksene mil takımda oynamayabileceğini sinyalini verdi. E haklı da olabilir. 12 yıldır oynuyor sanıyorum. Milli takımda işte 31 yaşına geldi. Yani aslında tam olgunluk yaşı basketbol için ama e, bir yorgunluk da var. 10 yıldır NBA'de oynuyor. Yani bundan sonra kariyerinde 3-4 iyi yıl, yıl olduğunu düşünüyor. Belki onu NBA'de kendin daha zinde hissedebilecek bir şekilde ayarlamak istiyor. Yani çok da e, haksız diyemeyiz. Evet. evet. E, Bu arada yani, e, Sırbistan maçında yalnız e, şey vardı değil mi? Yani Sırplar hala deli gibi itiraz ediyorlar. Hakemlere yenildik falan diye. Çok heyecanlı ve ilginç bir maçtı aslında. E, son kullanılan topta Kerem Tunçer'in e, kenar çizgisinde basmasıyla ilgili böyle bir ee, şeyle herhalde cep telefonu çekilmiş bir video internete kondu. İşte orada topu aldıktan sonra mı aldıktan önce mi? tartışmalı bir görüntü. Yani görüntü de çok iyi değil. Ben de bir kere seyrettim. Ee, yani o, o pozisyonu varsa Sırplar haklı tabii ki şikayet etmekte. Ama genel olarak hani maçlarda e, Türkiye karıldı falan zaten yarı finale kadar öyle çekişmeli e, geçen maçı olmadı Türkiye'nin. Açıkçası pek. E, son iki maç yani hatta finalde Amerika lehine biraz tek taraflıydı. Bir yarı final maçı var çok çekişmeli geçen. Orada da hakikaten yani böyle Türkiye kayan bir akım var mıydı? İki tarafa da belki şeyler oldu. İki tarafına itiraz edebilecek pozisyonlar oldu. Burada benim bir tek en hoşuma gitmeyen Avrupa basketbolunda yeni değil yani bu senin için değil. Yani 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır biraz böyle kayıran üç ülke var. Ee, Yunanistan. Yugoslavya, şimdiki Sırbistan. İspanya ve Yunanistan? Evet. Bunlar iyi lobisi olan ülkeler. Ee, hem kulüpler düzeyinde, milli takım düzeyinde. Türkli olan maçları bahsetmiyorum ben. Yani daha önce çok bir basketbol seyircisini içerden çıkaracak maçlar oynadılar. Herhalde 2005 Avrupa Şampiyonasıydı. Bir İspanya-Hırvatistan maçını unutmam. Uzatma da 39 yaptı galiba. İspanya-Hırvatlar artık zamanı şeyden çıktı, içerden çıktılar. Ee, o yüzden yani bu üç ülke şikayet edince ben şey yapamıyorum. E, ...samimi bulamıyorum şikayetleniyorum. ...bir Fransa, Almanya... ...onlar şikayet etse... ...şey diyeceğim... ...adam haklıdır belki hakikaten canı yanmıştır ama... ...çünkü maç içinde de... ...tamamen bir kulis faaliyeti yürütüyor ...bu üç ülkenin oyuncuları... ...itiraz, itiraz değil hakemin çevresindeler... ...o hani Türkiye Ligi futbol liginde... ...gördüğümüz üç büyüklerin oyuncuları... ...hakim esrafını çevirir ya böyle... Evet. ...eller kollar <gülüyor> da ...aynı o kulis faaliyeti yürüyor maç boyunca... ...40 dakika devam ediyor... Ee, o yüzden samimi bulamıyorum itirazlarını. Ha, son top için e, orada haklılar atıyorlarsa e, akıllar yani diyecek bir şey yok orada. E, ama genel olarak yani hakemle yenildik falan e, bu şeye benziyor işte. Yani, Türkiye'de e, birçok spor dalında yenilen takımın antrenörünün oyuncusunu hakemle kaybettik. E, boş boğazlığına benziyor. E, samimi bulmuyorum. Evet son e, yarım saniye kala da hala bir oyun düzenleyip az kalsın kullanacak olmaları da Sırbistan'ın da iyi bir basketiydi. O da e, orta alacak oyuncu oyun, yani atacak oyuncuyu orta sahaya çektiler önce pas verilmeden sonra o pota dibindeki oyuncuyla yer değişti ve e, hakikaten onun şeyden market oyuncusu galiba. E, o geç kaldı. Semih'in buluyor olmasa belki de atacaktı. Evet. Müthiş bir ee, şeydi yani. Evet. Yani yarım saniye zaten başka ne yapabilirsiniz? <gülüyor> evet. Dramatikti yani doğrusu. Amerika bir Birleşik Devletleri için ne diyorsun? Son olarak onu da sorayım. Birinci olan takıma yani. Yani B.5 takımıyla burada kazandılar. <gülüyor> ee, ben hani gazetedeki arkadaşlar şey yaptık. Hani H ABD hakikaten en iyi Oyuncularını getirseydi nasıl bir kadro olur? İşte buradan bir ya da iki kişi girer bu takımdan. Ee, Kevin Durant hiç şüphesiz girer. Hani dünyanın en iyi oyuncularından biri, burada da onu gösterdiyen yani herkesden e, bir iki gömlek yukarıdaydı turnuva boyunca. E, bir de belki şansı bir laps, hani bir ihtimal. Gerek kalan hani B takım hatta C takım oyuncuları ama yine de işte ağırlıklarını koydular. E, koçlarının iyi kontrol ettiği bir takım finalde de yani hem daha deri hem de daha yüksek, hem daha deri kaldıkları hem de daha yüksek 8 ila attıkları kazandılar. Yani Türkiye biraz daha derinebilir miydi? Ben 8 ila 10 sayılık bir yenilgi tahmin ediyordum. Çok erken koptu maç tabii yani. herhalde 25. dakikada falan pek gaybeti miydi? kalmamıştı. almamıştı. şampiyon olması normal ABD'nin bu kadar yani 17 sayı olması biraz şey üzücü. Ama hani herkesin favorisiydi zaten. Evet Kevin de anlatılmaz güzellikte bir oyun oynadı hakikaten. Müthiş. Yani ben abiden ilk maçına gitmiştim. Hani televizyonda falan izliyoruz ama orada görünce hakikaten yani o fiziği <gülüyor> ve e, presizyon insan şaşırıyor yani. Şey, çok uzak çok masası. Zarif bir, zarif bir evet, Çünkü evet. Hani Birçok takım sporu çok fiziğe dayalı hale geldi ki o böyle ceylan gibi şey evet. yapıyor. Zayıf falan da henüz çünkü ee, belki daha çok gençti 21-22 yaşında biraz daha kas kilosu olabilir o ama yani, hakikaten burada şeydi başka bir seviyedeydi yani diğer, diğer bütün oyunculardan gibi. evet hayranlık vericiydi. Altı kişi şu iki kişi tutsanız onu yine olmayabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir de şeyleri çok kısa dinmek lazım belki bir final maçındaki televizyon nedir cinsiyse de bilmiyorum reklam vesaire. MTV'nin yayınına. Ben salonda olduğum için hani birebir şahit oldum. Ödül töreninde Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın yuvalanması. Yanındaki gazeteciler, çünkü salonda Brejil gazeteci, salonda Hırvat oturuyordu. Yabancı gazetecilerin, gazetecilerin olduğu bir şeyde kaldım. Katta kaldım. Onlar şaşırdılar ya niye yuvalanıyor? Sevilmiyor mu ülkede falan diye. Başbakanımız. <gülüyor> Hakikaten nasıl bir yorumla cevapladın? Meslef, ee, yabancı meslektaşlarını. Şöyle hani mesela Brejalı olan o gün referandum olduğunu farkındaydı. Hatta sonuçları konuştuk falan. Çünkü tam salondayken bir yandan da şeylere bakıyordum ben işte. %57-58-59 o civarı da gidiyordu ve salondaki öğrenci açılmıştı. Dedim yani e, Türkiye'de popüler, seviliyor ama şey salonda pek sevilmiyor olabilir dedim <gülüyor> buradaki ikisi tarafından. Ama mesela Erdoğan'ın ismini biliyorlar ee, Abdullah Gül'ü tanımadılar ve ismini bilmiyorlardı dedim o da işte Cumhurbaşkanı falan ee, yani burada şöyle bir yorum sonra bakanlar falan çok kızlar işte terbiyesizlik vesaire ee, hep şey yorum yapıyorlar işte e, niye yal, hani spora siyaset girmesin şeyi vardır ya evet. büyük palavrası aslında bunun şöyle bir yönü var ee, yani siyaset her zaman sporun parçası zaten yani ayırmak belki mümkün değil çünkü siyaset olmasın diyorsak maçların hiçbirine bir devlet başkanının ya da başbakanın gelmesi lazım. Çünkü şey de oldu. Çeyrek finalde Turlaway Cumhurbaşkanı geldi. Yarı finalde Sırbistan Cumhurbaşkanı geldi. Gelmelerinin birin sebebi şu. Takımlarının yenme ihtimali olduğunu düşünüyorlar ve orada puan toplayacaklar. Yani bu dünya yani de böyle bir Türkiye için değil. Ee, şey atılayalım. Euro 2006 adaylık oylamasını UEFA'da Nikola Sarkozy sahona girdi. Herkesle el sıkıştı vesaire çünkü yani önceden aldı istihbarat Fransa kazanacak oylarımız sağlam onu toplamak için gidiyor Türk liderleri de öyle aynı şekilde Türkiye iyi durumda vesaire orada görünelim onun için gidiyorlar ama böyle olduğu zaman e, tepkide göz almak zorundasınız yani çok bozulmayacaksınız ona başka yerde açılırken iyi salonda yuvalanırken kötü e, olmaz ama şeyler yani e, nedir? E, hakikaten şaşırdılar yabancı gerçekten mi sevilmiyor falan ben bu salonda sevilmeyebilir ama şey iyi Başkası. bugün aldıkları hani savundukları şeyin oyun daha çok çıkması da onu gösteriyor yorum yaptım herhalde şeylerini yazdılar yani geçtikleri haberlere Evet. Ee, <gülüyor> yani. ilginç şeylerinden yönlerinden biriydi bu da bir de prim meselesi var çok bilmiyorum vaktimiz var mı e, i̇ki saniye ona da deneyelim. Evet, evet. Yani yarı final maçından sonra telaffuz edildi. İşte final primi büyük milyon TL oyuncu başına. Sonra bir daire hikayesi geldi. Zaten spor ödül yönetmeliğinde sanıyorum dünya kinciliğinde adam başı 500 cumhuriyet altına e, söz konusu. Bayağı ciddi yani 2,5 milyon TL'ye varan e, adam başı bir ödülle sporcular ayrıldı. Tabii hani bu bu kadar büyük bir ödülü hak eder mi? şeyi var. Şu konuda sporculara hak veriyorum. Yani ne kadar işte milli duygular o forma için oynanır falan. De yani bu sporun milli takımında artık profesyonel. Yani bunu anlamamız lazım. Herhangi biri orada oynamak istemiyorsa e, yani ben işte 10 yıl oynadım, yıprandım ona hak vermek lazım. Bir maddi karşılığının olması da doğal. Ama hani meblağ böyle mi olmalı ve devamlı böyle mi gündeme getirilmeli? burda biraz şey var. Çok çünkü böyle işte bunun maddi karşılığında bekliyoruz. Maddi karşılığında bekliyoruz. O biraz şey oldu. Yani kameraların önünde de olması belki. Çok yakışık kalmadı. Ee, diğer ülkelerin primleriyle karşılaştırıldığında da e, şey e, biraz faiz kaçtı yani. Rakamlar. Yani elbet zaten şeyce e, hani devletçe belirlenmiş bir ödül yönetmeliği var. Hani belli bir karşını alıyorlar. E, bu kadar üzerine gitmenin şeyi var mıydı bilmiyorum ve hani bunlar kişisel kalacak şeyler ee, aslında hani basketbol federasyonuna bu başarıdan dolayı bir e, katkı olsaydı hani gelecekte de kullanılabilecek bir kaynak olurdu hmm, çok, hani çok kişiselleştirildi o olay o ya bence yakışık almadı hani bu kadar şey önünde konuşulması hani yapıp yapılıp da yine yakışık almalı. Ee, daha mı akıllı bir miktar olabilirdi o da işte. İki tarafında e, hem şeyin hem iktidarın hem sporların biraz fırsatçılığı var. İşte biri onları etme dairesinde, öbürleri işte büyük başarı hani biz de bunun karşısına alalım. Bir de şey gibi oluyor yani bu kadar büyük bir rakam verince e, hani dünya şampiyon olsa ne yapacaksınız? Bir de hani, bu, <gülüyor> hiç, bizim bir daha Türkiye'nin bir daha dünya şampiyonasına final önemi oluyor, 50 yıl olmayacak mıyız? Hani, o kadar mı sıradışı? bu şampiyonu demek 50 yıl bir daha oynayabileceğini düşünmüyoruz ki evet böyle yani böyle burada da gene bir ufak bir e, kompleksten bahsetmek mümkün olabilir belki çünkü yani normalde e, daha önce de konuşmuştuk galiba sadece şampiyonlar hatırlanır ikinciler hatırlanmazdı ama Türkiye'de olduğu için tabi Türkiye'nin ikinciliği hep hatırlanacaktır Hı. en azından Türkiye'de başka yerlerde olmasa bile. <gülüyor> evet <gülüyor> Peki, yani bak bir başarı olduğu için. Belki bir de başka bir şey de söyleyeceğim. Bu çok kısa bir şeyle de dinleyicilerimizin de <gülüyor> merak ettiği bir konu. Bu biz televizyonda olanlar pek göremedik ama bu Pompon kızlar hikayesinin devamı nasıl geldi? Bir yerde bir Kapalı kızları kapatıp bir gösteri yapıldı gibi bir şey de yansıdı. Haşemalı kızlar mı vardı? Ne vardı? Ha, final maçında yani diğer maçlardaki gibi herhalde molalar, devresi vesaire 6-7 kez çıktılar herhalde. İki, ikisinde böyle oryantal hani şeyli, nasıl diyeyim yani şal var mı demek lazım? Böyle bir şeffaf şalvar gibi bir şey çıktılar kadın ikisine ama geri kalan da işte şort vesaire diğer maçlardaki mayolarıyla öyle çıktılar. Yani öyle bir, evet, bir şey gösteri boyunca şey değillerdi yani kapalı değillerdi. oryantal de işte diğer maçlarda da aslında birer kere oryantal yaptıklarını hatırlıyorum. O biraz işte Türk seyircisine hitap etmek için de olsa gerek. Ee, ve FIBA da ceza verdi biliyorsunuz. Pompon kızları kızların çıkmadığı maç için Türkiye basket federasyonu FIBA'dan ceza yedi, para cezası. Evet, o da manasız bir şeydi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Peki son bir şey de o zaman bu Galatasaray'ın yeni inşa edilmekte olan alo. stadyumunda Alo. Ha, evet, alo, evet. Ha bu inşaattaki olay. Evet, işçilerin ölümüyle sonuçlanan çok trajik bir şey oldu orada. Ona da bir dakika ile girebilir miyiz? Ee, geçen Perşembe'de Cuma günü, bayramın birinci ya da ikinci günü Galatasaray'ın Seyran Tepe'de devam eden e, stadyum inşaatında bir kanalizasyon çalışması yapılıyor. Ve e, oradaki iki işçi e, şeylerini, e, çalışma sırasında yaşamlarını yitiriyorlar. E, biri Gökhan Yavuz 30 öbürü de Raşit Ek, 20 yaşında. Böyle şeylerde e, hani bu stadyum, spor tesis inşaatları e, çok şey olduğu zaman e, son dönemiyi üç ay kaldı iki ay kaldı yetiştirmemiz lazım zaman zaman şeyin işçilerin başına gelen durum sanıyorum Pekin'de olmuştu Pekin Olimpiyatları öncesinde evet. 1996 Atlanta'da hatırlıyorum ve hakikaten onlar şeyin isimsiz kahramanları yani tesis yetiştirelim aman falan onlar ölür bir de atlınlar olur bilmiyorum burada bir fırsat var Kanat Atkaya. Hürriyet'te çok güzel gündeme getirdi Seyhan Tepe isimlerini verin dedi. Ee, yani belki hani maçlar başladığında ya kimdi işçi mi çalıştı burada falan diye hatırlanmayacak ama isimleri hakikaten yani stat veya civarında bütün o sponsorluklardan yer kalırsa ufak bir yer bir yere verilebilir. Yani onların isimlerini hakikaten bir şekilde yaşatmak lazım çok harika bir yazıydı o çünkü biliyorsunuz işte bu modern statlarda. Bilinmeyen net şu tribünü, bu tribünü. bütün şirketlerin isimleri verilir. Hatta üst üste birkaç isim biner. O tribündeki bilinmeyen ne koltukları falan. Şimdi e, bu yeni statta da aynı şey öyle. olacak tabii. Evet, evet. evet. Bu çok ee, yani şeylerin bir... sporcuların isimleri bile, yani kulübün tarihe damga vurmuş sporcular bile ikinci plan atılacak. Yani ee, işçileri kim düşünür? Ben hakikaten şeydi, e, çok duyarlı bir yazıydı. Ee, belki onu gündem tutmak lazım bir şekilde. Gökhan Yavuz berabir tek e, şey işte spor şehidi mi demek lazım artık, <gülüyor> bilmiyorum. Yani ne, ne ya da ne? endüstriyel spor şeyiydi. İşte evet. Endüstriel stat yapmak uğruna yaşamlarını itirdiler. Geride de kalan aileleri var tabi. Onların yani çocukların herhalde e, Gökhan Bey'in çocukları var. Yani eğitim ile ilgili galiba Galatasaray eğitim baksını devreye sokmaya çalışıyorlar. E, ben de bunu burada değinmek istedim akıdem. Bir çok çok teşekkürler Alp. Görüşmek üzere. Hafta görüşmek üzere. İyi yayınlar Alp Ulagayla spor. Evet böylece yayının da sonuna geldik. Açık gazete bitiyor. Saat 10:08 ve bugün e, av yoktu. E, birlikte yaptık yayını. Şimdi bitirirken de Jimmy Yancy Salute to Pine Top adlı parçasıyla bizimle birlikte olacak tekrar. Gün boyunca da çok ağır bir haberin etkisiyle ağır parçalar çalmaya gayret ettik ama işte bu da onlardan bir tanesi. Jimmy Yancy'nin de ölüm yıl dönümü olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Salute to Pine Top çalıyor pianosuyla hepinize günaydın. Günaydın. çek